Pelerinli Podcast'e hoş geldiniz. Pelerinli Podcast'e hoş geldiniz. Evet, çok uzun bir ara verdik. Ee, gezi eylemleridir, doğum günleridir, düğünlerdir falan filan iş güç <gülüyor> derken. Tatildir. Yine, ha, motordur. Evet, motordur. Yine e, Exoblivion'un e, keyifli balkonunda. Balkonunda. Balkon konuşması yapıyoruz. Evet. <gülüyor> Bu zannedersem sekizinci podcastımız olacak. Hani iki a'yı da sayarsak 9. dokuz. Dokuz müyüz? Dokuzuncu kaydettiğimiz podcast olacak. Eee evet. <gülüyor> bugün ne konuşuruz? Ex Oblivion. Bugün e, vizyona girmiş olan da girip neredeyse çıkacak olan iki tane filmden bahsederiz de düşünüyorum. Evet artık en az bir hafta olduğu için bu filmler gireli bir haftadan fazla oldu. Man of Steel. Man bir of Steel neredeyse çıkmak üzere zaten evet, vizyondan. Çıkmak üzere. Bir diğeri de aslında daha yenice olan Pacific Rim. Pacific Rim. En az savaş. bir hafta oldu. Evet. Dolayısıyla şimdiden spoiler diyoruz. Her türlü. Her türlü. Her türlü detaya gireceğiz. O yüzden abicim ben daha izlemedim. Diyorsanız izledikten sonra dinlersiniz. Yani. Ama bir hafta geçti üzerinden. En artık izlemişsinizdir filmi. herhalde diye düşünüyoruz. Yani bunları zaten kaçırmamanız lazım. Bu filmleri. Evet. Ne evet. diyorsun? Man Bence of Steel. Man of Steel'dan başlayalım. Nasıl buldun Man of Steel'i? Ben mi başlayayım? Sen başla <gülüyor> Man of Steel'ı e, Yani yarı yarıya sevdim. Yarı yarıya sevdim yani biraz sevdim, biraz sevmedim. Nasıl ya? Böyle tam seviyordum, sonra sevmiyordum. Böyle sürekli iniş çıkışları dolu filmdi benim için. Ee, yani çok film çok uzaylı filmiydi benim için. Ne güzel işte. Evet Süpermen dediğimiz karakter zaten uzaylı bir karakter. Yani şimdi Süpermen uzaylı abi ama biz yani her zaman beyaz perdede Süpermen'i biliyorsun ki. Yani Clark kent olarak bildik insan yani insani yönünü her zaman gördük e, hiçbir zaman hani bu kadar çok Superman değildi yani her e, nasıl yeni çekilen ne bileyim tekrar tekrar çekilen veya şey olan filmlerin hepsinde bile bu kavramın uzun Kripton'da geçen bir sahne hiçbir zaman olmadı. Tamam da şu ana kadar ki Superman filmlerinde bulduğumuz hissettiğimiz en büyük eksiklikler bunlar değil miydi? Valla benim açımdan değilmiş ben onu fark ettim yani ben bu kadar da böyle Krypton'u bu kadar çok göstermesi yani aslında Krypton'un o ilk Superman'deki haliyle kalması demek ki benim için iyiymiş veya o zamandan gelen bir şey var kafamda kalmış bir hani imge var kafamda ve bu kadar çok böyle Krypton'u ...daha farklı, detaylandırılmış, işte bayağı böyle içinden görmüştün. Ya yani bu biraz şeye benziyor, işte mesela Transformers filminde gidip de ondan sonra işte neydi onların ülkesi, dünyasının adı? Ee, hatırlamıyorum şu anda. Cybertron. Böyle Cyber öyle bir şeydi. Neyse hmm. hani onu böyle çok detaylı gösterdiği yerler vardır ya. Hep böyle dersin olan Transformers'ların dünyasını görsek falan filan. Orada böyle gördüğün zaman ama insan bir insan tuhaf geliyor. Çünkü niye? Böyle çok CGI hissediyorsun, böyle bir türlü onu... Çok belki uzaylı hissediyorsun yani bir türlü oraya bağlanamıyorsun. Ben çok böyle şey yapamadım. Ee, yani yine şey ilişkisi daha iyiydi. Sanki böyle Superman hikayesini ikiye bölmüşler. Bu işte Man of Steel Part 1'mış gibi. ana sıra. sanki işte ikinci filmde Man of Steel Part 2 o da işte Clark Kent oluşunu anlatacakmış gibi bir hali vardı filmin yani. Yani şimdi ben açıkçası filmi çok beğendim. Ee, en çok e, yani beğendiğim noktalardan bir tanesi de aslında senin sevmediğin noktalardan bir tanesi. Yani bir orijin filmi olmasına rağmen orijin filminin o ay bu çocuk nereden geldi, hangi yollardan geçti, ne olduğu <gülüyor> kısmını hani çok diner bir şekilde anlatmadıkları için <gülüyor> ve... ...artık çocuk bir şey olsun... ...hani Smallville'de 10 sezon herifin... bekleme beklemek <gülüyor> evet. gibi... Evet. ...yani bildiğimiz hikayelerin... ...tekrar tekrar tekrar anlatılmasından... ...ben çok sıkıldım. Orijin evet. filmlerinden... ...nefret ediyorum o yüzden. Hayır, tamam herkes e, bu süper kahramanları... ...tanımayabilir. Herkes... ...bizim gibi e, çizgi romanlardan... ...ya da animasyonlardan ya da eski filmlerden... Bu ...karakterleri tanımıyor olabilir. Ama Superman lan... ...yani buna bir orijin filmi... ...çekmemen lazım artık... Yani ya. Süpermen karakterini bilmeyen tamam mı aç çocukların dışında abicim olmaz öyle abi. işte adamlar Nepal'deki Nepal'deki monklar dışında tamam insan çekiyorlar. yok abi. Thor'un filmi çekmenen duramıyorlar biraz çekiyorlar diye. Orijin filmi çek yeniden şey çektiler. Çekeceklerse... Örümcek adamı yine orijin çektiler. Yani o da nispeten daha iyi bir orijin filmiydi. Neyse sonuçta... ama sonuçta yenilenen her bir... Ondan sonra yani yenilemede adam ondan sonra bir orijin filmi çekiyor. Evet. Ama insanların beklediği orijin filmi bu değildi. Ben sana söyleyeyim. Yani insanların bence artık... Yok ben işte e, böyle büyüdüm. İşte güçlerim böyle oldu. Ondan sonra da hani güçlerim yeni kazandım. Ya İlk ben... düşmanımla kapıştım. Ondan sonra zar zor yendim orijin filmlerinden kurtulması gerekiyor. Yani tabii ondan kurtulması lazım ama ben mesela onu beklemiyordum ya da. Ben yani... Hani bu konsepte çekilmiş olan bir film olabilirdi yine. Yani işte böyle ara flashbackler, ondan sonra işte kendi şey, işte Clark e, Kent, yani Kentlerle olan ilişkisi, işte kendi babasıyla olan, sonra git gel, falan bunlar yine olabilirdi ama ben mesela daha çok Metropolis'te geçen ve Clark e, Kent Den çıkan, yola çıkan bir film bekliyordum mesela. Ya ben, Bu direkt Süpermen'den yola çıkan bir Aynen film. Man of Steel abi yani Süpermen'in aslında uzaylı olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani Süpermen'in aslında benim için en cazip olan özelliklerinden bir tanesi şu. Adam ülkesini, dünyasını ve ırkını kaybetmiş tamam mı? Tek kalmış canavar tamam mı? Tamam. Şimdi biz Bizim şu ana kadar e, hani ilk animasyon seyrettiğimiz ilk Superman'ın animasyonu zannedersem 1930'larda 40'larda yapılmış olan o siyah beyaz animasyonlar tamam mı? Animasyon derken hangisini diyorsun? Çizgi film olarak? Çizgi film, film olarak? Tamam. tamam. Tamam mı? Orada da hep hani insan çıkışlı Hı -hı. hani Clark Kent çıkışlı bir Superman'ı yani görmüyorsun. Çünkü öyle öyle daha kendini alışmışız. Bana ama şey yapıyorsun, bak, birleştiriyorsun bir düşün, karakterde. Bir düşün abi, herif tamam mı? Dünyanın en güçlü yaratığı, tamam mı? Tamam. En güçlü varlığı. Ama aynı zamanda dünyanın en yalnız yaratığı, en tamam. yalnız varlığı, tamam mı? Ve adam sadece şey, e, bu dünyayı hani e, şey kabul ettiği için, hani artık benimsediği için ya da kendi vatını kabul ettiği için değil, bir yandan da hani içindeki ulan ben yalnızım, ben tekim duygusunu bir anda sıfırlamak için birazcık daha hani <gülüyor> dengelemek için iyilik yapıyor, herkese yardımcı oluyor. E, tamam. Yani bence burada... Kabul edilmek istiyor çünkü. O evet, dünyanın aynen, partisi aynen, olmak evet. istiyor. Tamam Hani Tamam. E, Papa Kent'in verdiği hani sen iyi bir e, insan olmalısın, güçlerinle insanları yardım etmelisin eğitiminin yanında tamam mı? Bir de tabii orada bir kişisel bocalama var. Bunu çok net ve güzel bir şekilde gösteriyor filmde. Ve e, Smallville'deki gibi ya da hani klasik anlamda hani e, hani kırklarda ellilerde gördüğümüz çizgi filmdeki hani süper boy kafasına da girmiyor. Ben onu da çok sevdim. Ona hiç girmiyor. Zaten. Ona hiç girmemesi çok güzel. Hani adam yeni edindiği güçleri bir şekilde hani şey yapmıyor. Kendini eğitmiyor. Sadece ben ha şöyle bir gücüm de varmış bunu da saklayayım. Böyle bir gücüm de varmış evet. bunu da saklayayım diye. Şey... Çünkü öyle baskıcı yetişiyor evet. yani. Çünkü babası istemiyor yetişe. Aynen aynen. Açığa çıkarsın ve onu saklaya saklaya ulan ben kimim sorgusu üzerine çıkart çıktığı bir yolculuk bu yani ve filmin sonunda da kim Abi, olduğunu şimdi... az çok. Tanıma Tamamdır, haline geliyor. Ben, da yani ben ona karıştırıyım zaten. Yani ben kim, kendi bunu, kim olduğunu şey ama bunu bir filmde yapsa daha iyi olurdu. Yani şimdi bunlar bunu tek bu filmde yapmamışlar. Tek bir filmde yapılmaması gerekiyor bence. Çünkü ama yani ikinci filmi görüyorlar işte. Uzar, i̇kinci filmi uzar, bu, Ne yapacaksın uzadı. ikinci filmi şimdi? İkinci filmi Batman Superman yaptılar. Yani şimdi bu sence iyi oldu mu? Yani biz ikinci filmde mesela Clark Kent olacak da Clark Kent olarak aslında tekrardan nasıl adapte olacak? İşte bu izlerin ilişkisi. Yani asıl görmek isteceğimiz belki Superman'i yaşayacağımız ikinci film artık yok. Niye? Çünkü Batman Superman Hayır abi yani ya orada o o Batman zaman... Superman filminde aslında o yeni bir franchise olarak çıkıyor. Çünkü Justice League yapmak öyle hani biz istiyoruz diye yapılabilecek kolay bir şey değil. Hayır Altı Superman filmi yapacak, Hayır 6 tane 7 tane tamam mı Superman kadar dominant hatta Batman'in bu kadar popüler ve dominant olduğu bir e, sinema dünyasında. Hani bunların yanına bir de Flash'ı, Cyborg'u, işte Green Lantern'ı, işte Aquaman'ı, evet, işte Wonder evet, evet. Woman'ı koyduğun zaman Orası öyle zaten, İki buçuk Onu saat yapamazsın. için, iki buçuk saat için, yani bu, bu karakterle ona bir şey demiyorum ben ama yani bu, bu film yapılmış, bunun arkasından benim beklediğim devam filmi Superman Batman değil. Ama bu, bunu Superman Batman'i, Superman'in devam filmi olarak düşünmemek tamam ama gerekiyor. Z ama Zack Snyder aynı adamlar yapıyor. Aynı adamlar yapacak e, Adam ama... hem Superman Batman çekecek hem Batman, Superman mi çekecek yani? Yani Superman'i bence ayrı bir franchise olarak kurguluyorlar ama bir yandan da Avengers franchise'ına karşı bir, evet e, e, bir yani... team up istedikleri için Batman ve Superman'i çekecekler. Tamam da yani ben tamam. şey demek istiyorum. Superman tamam olarak e, daha er, ergenli yani daha tam olgunlaşmamışken sonra bir anda sen Superman iki duyuracağına, Man of Steel 2'yi duyuracağına sonra Man of Steel Batman gibi bir film duyurursan Ozan ya yani ben şimdi Man of Steel Batman filmi ya yani buradan bu Man of Steel filminden, Man of Steel Batman filmine geçersek sonra e, aynı soğuk uzaylı Superman sonra Batman'de mi karşılaşacak yani? Ya aradaki evet. boşluğu nasıl yapacaklar? Çünkü onun bir orada bir de kara kent ona hale olması gerekiyor ki orada bir e, Batman seviyesine inmesi gerekiyor ki Ama sonra Batman de mesela. görüyorsun orada. Ama abi sonunda görüyorum Clark Kent'i. Clark Kent'i Hayır sen Kent yani. sadece... görmedim hiç. Sen yani Kent'i sen sadece e, adamın e, hani gazeteci kimliğiyle saklandı. Hayır. Aslında bahsetmiyorum. Ben orada Clark Kent görecek olsaydın ondan sonra filmde ondan sonra saçma salak 500 bin met, metrekareli yer patlamazdı. Yani çünkü Clark Kent dediğin adam nedir? Uçak ondan sonra düşerken ondan sonra uçağın düşmesini durdurmaktan yanı sıra içindeki insanları kurtarmaya çalışan bir karakterdir. Yani onun verdiği önem farklıdır. Yani işte orada mesela kasabanın ortasında savaş yapılırken o sonra kasabadan uzaklaştırır o savaşı. Başka yere götürür orada yapar. Yani açık boş alana götürür. İnsanların olmadığı yere götürür. Sadece böyle iki tane ona çakarken iki tane adam tutup kenara fırlatıp tekrar iki tane hani düşmanı ama yani çakmakla şunu, uğraşmaz. Hayır şunu düşünmüyorsun ama Clarker orada <gülüyor> ya da Superman orada teke tek bir mücadele vermiyor. Yani Orada e, Zod'un dünya dünyayı yok etmek için yani her iki tarafında makinelerle ya o ayrı ondan başlıyorlar. şey yaparken. Sonra tekrar metropose döndüğü zamandan başlıyorum. Tamam Ama işte taş, taş üstünde kalmadı filmin ona son tamam, sonunda. Ne yapsın Üç yani? tane herif. vatandaş kaldı. Onlar nasıl kaldı belli değil. Ama böyle taş taş üstünde ya Ola o bütün binaların içindeki bir koyuyor. Zot gidiyor üç tane binayı yıkıyor zaten. Of, ama çok güzel koyuyor. Yani. Ya tamam çok güzel koyuyordu ben bir şey <gülüyor> İçi demiyorum. İçimin yağıları eriyor o koyduk. Benim, benim de öyle oldu ben zaten <gülüyor> filmin en çok aksiyon kısmını beğendim ama yani insanın şey hani çünkü düşünürsen ama o hani eski filmleri düşünüyorsun Superman hani böyle ama o gelir böyle durur senin şeyin karşı yani binalarla yani şehirle insanlarla düşman arasında durur. Öyle bir adamdır. Gidip de şehrin ortasında dövüşüp, ondan sonra hiç ne olduğuna bakmamazlık yapmaz yani öyle bir... Hayır ama orada ne olduğuna bakmamazlık yapmıyor ki. İyi de o yani binalar orada... boş mu abicim? Kaç bin tane bina yıkıldı. Tamam da o adam savaşı başka bir yere götürmek için... Hayır tutup ben... uzaya çıkartırsın ya. Süpermen'in tamam, bir kafası böyle tek, çalışır. Teke tek mücadele etmiyor mu orada. Ama nasıl Yani hayır, Zod'un ben, yamakları var, Zod, zod var, hayır, ben ondan zod bahsetmiyorum. uzay gemisi onu var. Hallediyor, onu hallediyor, ondan sonra diğerlerini de hallediyor. Ondan sonra zod, en son savaştıkları savaş, sahne var ya hani böyle çok gibi bir dediğim gibi. Orada bütün binalar da orada işte zaten. Aslında bina yıkımı orada oluyor. Bir koyu o üç metre üç bin binayı götürüyor, o bir koyu beş metre o diğer binayı götürüyor. Ama tut herifi götür uzayın o şeye, yukarı çıkar. Yani hani senin bildiğin Ondan sonra kafası çalış yani. Bu şekilde çalışır Süpermen'in kafası. Tutar uzaklaştırır, başka yere götürür. Ne bileyim, dünyanın merkezine götürür. Uzaya götürür, çakar uzaya, güneşe gönderir falan. Böyle bir karakter. Hayır değil ama Süpermen orada e, yani <gülüyor> aynı zamanda güçlerini de yeni yeni keşfediyor. Ya, tamam da herif güçlerini yeni keşfediyor. Yani orada, Aa, sonra, yani orada bir, bir misyon biliyor. İki uzaya çıkartır zaten. Hayır oradaki tek misyonu ben bu adamı yani ben bu adamı durdurmalıyım diye, diye Evet. Yani e, tamam onun işte. üstüne düşünebilecek tamam, bir kapasitesi ben de, yok henüz. Tamam. Ben işte benim yani ben ne diyorum ki o zaman o kapasiteyi gerçekleştireceği biz filmi ne zaman göreceğiz? Ya şimdi o filmi görmeden ben Batman Superman setmek istemiyorum mesela. Belki Batman Superman'de verecekler tamam, Superman Batman, Batman Superman Süper, de verecekler. yani Batman yani, ayar mı verecek Superman'e? Olabilir. Yapmadığı şey bak, değil yani. Bu... <gülüyor> Batman'in hep yaptığı şey yani Superman'e ayar vermek. arkadaşım Han. bak. Senin yüzünden metropolise bir ton para ben de verdim. Yani anam ağladım Şu şehri bir daha yapacağım diye. Bir daha burada savaşmayacağım. Bir. Böyle mi gelecek. Herhalde o bir çakacak ona. Yok, o çakamaz. Çünkü Batman biliyorsun utility belt'inde eksik etmedi tek şey şey. Şey mi sıkacak? Krypton gazı. Krypton. Krypton gazı. Krypton gazı. Süper anti Superman spreyi var. anti şart spreyi olduğu gibi. Yani bilmiyorum. Neyse sonuç olarak film evet, yani senin dediğin gibi uzaylı filmiydi. Hatta bir yerinde bir yer, bir noktasından sonra uzaylı istilasına dönüştü. Ee, yani Zod gemiyle gelip işte ondan sonra ben sizin dostunuzum ama Superman'i bana verin <gülüyor> dedikten sonra özellikle yanındaki vatandaşların o kadar e, güçlü olmalarını yeterince anlatamadılar. Niye o kadar güçlü olduklarını? Yani üzerine zırh var ama yani güneş enerjisi almalılar. Aa surat hani güneşten bir şey de almıyorlar. Alıyorlar, nasıl almıyorlar? Almıyorlar abi. Üstündeki zırhı çıkardığı zaman alıyor almaya başlıyor güneşten güç, enerji. Normal şartlarda zaten kuvvetli. Niye zaten kuvvetli? Üzerindeki zırh yüzünden kuvvetli. Onu anlatmıyor ki filmde. Sen düşün ki o yüzden kuvvetli herhalde. Yani böyle bir ondan sonra hani bu adamların süperman kadar nasıl kuvvetli olabildiğini sana anlatmıyor. Anlatıyor işte abi. Ben niye abicim adamlar kendi oksijenlerini alıyorlar ona geminin içerisinde. Tamam. E tamam da Oksijenle bir alakası yok. Sonuçta o kız... Yani suyundan, sarı yıldızın... Suyundan mı diyorsun? Tabii. E, sarı yıldızın <gülüyor> radyasyonundan kaynaklanamış. Şey? ama sarı yıldızın radyasyonunu almıyorlar ki. Alıyorlar, alıyorlar. Ya o mask şeyi, adam sonra zot, ondan sonra kafası, maskesi yarılıyor da birden bire beyin dönüyor ya ne oluyor lan falan Orada diyor. Orada şey işte, beyin dönmesinin sebebi her şey duyuyor olması. E tam bir yani, anda çünkü... E alınca, Hayır. radyasyonu yiyince böyle açılıyor. Öyle ayırır. değil işte. O radyasyonu alıyor ama sesi almıyor. Olur mu? Gözleri falan parlamaya başlar herifin. Onları daha önce yapamıyor ki. Hayır, gözleri parlamaya başlaması hani... Şimdi i̇şte denince adım... kızınca olan Abi, bir şey. Sinir, kızınca olur mu? Herifin bir anda özellikleri gelişmeye başlıyor. Nasıl Süpermen'in özellikleri çocukluktan beri tak tak tak tak gelişimini gösteriyor, yok, süper güç tutuyor, yok bilmem ne yapıyor falan. Onları nasıl bir de kendi kendine yavaş yavaş keşfediyor? Bu adam bir anda oraya da sününce, bir anda keşfetmeye başlıyor. O yüzden o işte bir anda gözünden kontrolsüz şey çıkartıyor, kızart, duymaya başlıyor falan. Aynı Süpermen'in gelişimiyle aynı şeyler. Ondan öncesinde adamların sadece zırhları var. Yok abi, bence orada sen yanılıyorsun. Yok, bence sen bir daha sen Bence sen <gülüyor> bir daha sen <gülüyor> Ama bak, Superman dediğin e, DC evreninde de hani rakibi olmayan John'a kadar hala bir rakip bulamadılar herife. Doomsday geldi gitti ama Doomsday'de de herif aslında ölmüyormuş da hani e, şey kış uykusu gibi bir uykuya yatıyor. Ya, tamam, Ondan sonra diriliyor. Ölmüyor zaten ee, Şey. Ya. Rakibe de ihtiyacı söyle. yok bence. Ee, sen söyle. Onun dışında Darkseid var. Hani Superman ha, kadar evet, neredeyse evet. güçlü. Ama Darkseid'in de ağzına sıçıyor çoğu zaman Süperman. Şimdi bu böyle bir karakteri tamam mı? Hani bize çocukluğumuzdan beri yenilmez. İşte en güçlü, en bilmem ne, en bilmem ne diye anlatılan bir karakterin. Tamam işte adamın... Sen. Tamam mı? Hani sürekli gerçekten bu herif hani... Tüm gücüyle birisine çaksa şöyle ben ne mi? olurun hayalini hayaliyle büyüyorsun tamam mı? Tabii canım onu zaten gördük ben diyorum ya sana en çok beğendiğin kısmı Hı. oldu filmin. Ah, dedim Süpermen bari yani. çakaranasını satayım. Superman biriyle dövüşüyorsa dövüş budur. Kodumu üç metre gideceğiz. Yani Superman'in gücünün tanımı ne artık biliyor musun? Yani eskiden e, hani zaman zamanla gelişen bir güç spektrumu var Superman'in. Evet. Hani ilk başlarda uçamıyordu işte yani. gözlerinden lazer atmıyordu soğuk rüzgarı yoktu sadece yükse zıplayabiliyordu hızlı koşabiliyordu yani. o zamanda da işte uçurdular işte lazer koydular işte güneşten enerji alıyormuş yok işte bilmem ne x ışınıyla görebiliyormuş falan filan hani üstünü ekledik ekledik, ekledikçekleler ekledik çeklediler ekledikçe sonra da işte 90'larda 70 80'lerde de işte çıkarmaya başladılar dediler ki aman işte e, güneş ışığından çok fazla uzakta kaldığı zaman hı hı. İşte e, hani depoladığı enerji bitebilir. Hı hı. Öyle yenilebilir hale getirdiler. Ha, yenilebilir hale getirdiler. Ama genel olarak Superman'in güç kavramı ne kadar güçlü olması gerekiyorsa o kadar güçlüdür. Öyle tabii canım. Tamam Ya bu, ben... adam, bu adamın karşısına Doomsday çarpı e, şey de koy. Valla işte. <gülüyor> Darkseid'i koy. Adam bir şekilde onla mücadele edebilecek güç kapasitesine ulaşacak bir kahraman evet. olarak tasarlanmış evet. bir adam. Dolayısıyla hani şey gibi hani sınırını açtıkça şey gibi Dragon Ball Z'deki gibi Son Goku gibi süper tamam Saya... dayağı yedikçe daya yedikçe tamam bir süpersayajcı oluyor. Ondan ha. sonra sayajın 2 oluyor, 3 oluyor. Ondan sonra 4 oluyor falan. Neyse. Yani bu adamın tamam mı? Hani tamam sınırı açtığı zaman yeni bir sınır eee belirlenecek bu elfi için ama bu film için hani gördüğümüz sınırını açtığı e, aksiyon sahneleri evet. işte koyuyor, uçuruyor, ondan sonra peşinde uçuyor, saat bir, bir tane de daha de. koyuyor falan. Onlar çok iyi canım. Onlar çok iyiydi yani. Harikaydı yani. Bu bu tarz bir şey muhteşemdi. Ama işte yani bence Superman'in evet Superman hakikaten yenilmez bir karakter ama Superman'in zaten yenilir olmasının ee, yani Süpermen'in e, zayıflığı zaten işte insan tarafı zayıflığı zaten Süpermen'in. Yani o o insanları olan veya işte dünyayı kurtarma yani bir taraf seçmesi zaten adamın. Yani gidip olduğun tarafını seçseydi zaten yenilmez olurdu, tamamen yenilmez olurdu. Ama insanların tarafını seçtiği için yenilir oluyor aslında belli bir kısım bir yerden. Ondan bir şekilde adamın zayıflığını bulabiliyorsun. Ama bu filmde o da yoktu işte anlam. Herifin insanlığı seçtiğini dair bir şey yoktu yani. Nasıl yani yoktu yine, abi yani? Ya ortada ben herif, ortada pişmiş kelle gibi gezen bir herifti bu yani anlıma? Erif. Yani filmin çünkü, sonunda Zod'u öldürüyor. Ya filmin sonunda Zod'u öldürmesine gelmeyelim daha. Filmin sonunda Zod'u öldürme oluyor zaten bence fazla bir rezarettir yani. Çünkü ya bence di. Zod, Zod dediğin karakterini niye öldürtüyorsun yani? Bence bir mensin oldum şeydir. Bütün süper kahraman filmlerindeki en sinir olduğum şeylerden bir tanesidir, ana düşmanın öldürülmesi. Arkadaş, yani sen çizgi roman okumuyor musun? Çizgi romanlarda ölse bile geri gelir. Ölmez kimse. Yani bu iş böyledir. Şimdi Zodu orada niye öldürüyorsun? Hoş ben Zod'un öldüğüne inanmıyorum ya, neyse. Ama yani, hani... Hayır, zaten orada Zod'un ölüp ölmemesi çok önemli değil. Yani... Süpermen'in orada Zod'u öldürme amaçlı tamam. bir hareket yapıyor o, o, olması Onu önemli. zaten göstermeye çalışmışlar ama <gülüyor> yani en azından filmin krediklerinde Zod'un ölmediğini göstermeleri gerekiyordu. Yani zaten Zod eşittir Superman'se o da Kripton'da, o da Kripton'da. aynı i̇şte e, tamam, e, öldüremez otansar. onu yani. Öldür Ölmemesi gerekiyor, tamam mı? Ölmüyor olması gerekiyor ama Zod'u öldürmek için orada bir hamle yapıyor, boynunu evet. kırıyor. Evet. Tamam mı? Yani benim e, hani. Gerçi geçen seneden itibaren yeni 52 ile bir sürü şey değiştiler. Evreni sıfırladılar falan filan. Hani DC'de gördüğüm en büyük zaaflardan bir tanesi bence karakterlerin güncel tutulamıyor olmasıydı. Hmm. Ki yani elinde Superman gibi bir karakter varsa bunu hani her döneme göre, her e, seyirci kitlesine göre güncellemeye kalktığında da laşka olur. Hmm. Hani Batman Batman karakteri oturana kadar. Abi 80'lerde 90'larda ne kadar laçka bir karakterdi. Batman'in evrimini düşün abi. Yani 60'lardaki hani Adam West Batman'inden 80'lerdeki artık şey Iron Man gibi bin bir kılıklı yani bir palyaç kıyafeti eksik olan Batman ne kadar? Hani hatırlıyorsun Batman'in Batman Robin. Gibi. Batman evet. Forever. Anladın mı? Evet. Yani onlardan Geçince biraz oturdu Batman, evet. tamam mı? Hani ağır işte e, sürekli somurtan işte e, dedektif özellikleri ve her şeye karşı hazırlıklı olan bir karakter olarak e, oturdu. Superman için bunu çok beceremediler. Zaten e, Süpermenin ilk iki filminden sonra hani üç e, dört ve Returns. Bütün ne kötü kadar kötü, zaten, evet. Evet, kötü evet kötü bir film olduğunu söylememize bile gerek yok ama bence iyi bir restarttı iyi bir şeyde yani, modernleştirmeydi ve Superman artık hani tamam insansa öldürmeyi de düşünebiliyor olması gerekiyor yani işte bilmiyorum ben sonuçta dediğim gibi çok böyle ne yazık ki hani istediğimiz süpermen olmamıştı. Yani istediğim süpermen deyim de. Yani e, Allah ben, ben çok hoşuma gitti. Kabul etmesi kolay olmayan bir süpermen bu. Yani, ee, yani bence benim bu, bu tamamen bir reboot yani hakikaten bu böyle yani sıfırlamışlar hakikaten her şeyi. Yani süpermen yani hani böyle filmin başında böyle şeyleri falan yapıyor. Superman'ın bilgi bildiğiz her şey unutup falan. <gülüyor> hani öyle bir nerede Blade'den var bir yerde vardı, bilinenleri bilin, her şey unutup falan diye böyle bir başlayan bir tane film vardır. Onun gibi Superman'ın bildiğiniz her şey tufan falan gibisin, bir şey yazı koymaları gerekiyordu. Çünkü hakikaten yani insanların ya bilmiyorum ben öyle düşünüyorum. Ondan sonra belli bir kitlenin istediği görmek istediği Superman bu değildi yani. Bu bildiğin uzaylı filmiydi, uzaylı istila filmiydi. Bizde de bir uzaylı vardı. Ondan sonra işte bizi, bizi koruyan uzaylı oldu falan. Yani böyle uzaydan gelip bizi koruyan uzaylı filmi. Yani falan. bilmiyorum. Bence bugün, bugün Superman'i ilk defa görecek 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında e, bir çocuk varsa bence onun görüp seveceği Superman bu Süpermen'dir diye yani düşünüyorum. Ya ben şeyi de sevmedim hani mesela. Hani ona hakikaten bir Power Rangers gibi tamam mı? Mutlak iyi ve hani şey her zaman e, hiçbir yani çok büyük bir mücadele vermeden galip gelebilecek bir superman vallahi ben şey e, çok mantıklı olmazsa geleceği benim geçmişinde ondan sonra çocuğum olsa e, sevmesini SM'sin seçim superman bu değil Smallville'deki superman olurdu. Yani ben o çocuğu döverim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Niye oğlum? Superman oğlum, o ilk bak, sezondaki o ondan sonra Lex, deniyle tanışmalarındaki o kadar deniyor o, bir Superman ki o. Ya o kadar deniyor yani, Superman, Superman olamamış 10 sene boyunca Superman alamamış bir den yok ki o. Oradaki ondan sonra şey baba oğul ilişkisi ahsa falan yani bu filmdekinden çok daha iyi bir kere. Yani ben ya, bu sana son... öyle gelmesinin sebebi o baba oluyor ilişkisini sana 6 sezonda kurup verdiği için olur mu tamam abi alt sezonda ilk iki sezonda falan zaten onun yani adamın da seçilmiş olan kişi de Jonathan Kent oynayan da çok güzel oynandığı için olur mu yani zaten Kevin Costner çok bok atan oldu hani bence ben Kevin Costner atmak için söylemiyorum ama yani e, böyle baba ol ilişkisini belirleyen filmde iki tane sahne vardı. Onsu, bir, bir tanesinde adam öldü zaten. Evet, köpek için öldü yani. Yani ve hani... Bilmiyorum, ben mesela Onsu böyle şey yapamadım yani, anladın mı? Hani, Ama yani duygu, o, o duygu, kadar... Duygu, duygu hissetemedim yani. Ben o kadar, o kadar aslında ben tam da aksine, o kadar duygulu duygusal bir sahne olduğunu düşünüyorum ki onu. Adam elini uzatıyor, gelme diyor, kafasını sallıyor. Ya, duygusaldan ve, çok acı bir düşün, sahne o. Yani, Evet, o yüzden duygusal ama babasını yani, anladığı için Onu tamam, görüyorsun ama yani ya bak düşün. Ona güvendiğini göstermek dünyanın... için onu kurtarmıyor. Tamam. Ama yani hani çok acı, çok ona nasıl ne derler? Ee, şey bir sahne. Ee, dramatik bir sahne. Evet. Süpermen yani Clark Kent için çok dramatik bir sahne. İşte babasına güvendiğini göstermek için babasını kurtarmıyor. Tamam. Evet, çok güzel. Karakterin gelişiminde önemli bir önemli bir an. Ama yani belki de çok fazla baba ya yani belki de çok fazla Kent'lerin kısmı ile ilgili bana bir şey gösteremediği için filmde. Yani bir biraz bazı şeyleri sıkıştırmış, götürmesi Ama... gerektiği için. Ben böyle çok ısın. Mesela ben Russell Crowe'u sonra baba figürünü ee, ya yani filmde daha ağırdı mesela o. Onun yeri daha fazlaydı. Yani belki de diyorum ya işte ikinci filmi niye istiyorum? İkinci filmde çünkü büyük belki ben Kentlerle olan flashback'leri daha çok göreceğim. Ama burada mesela Russell Crowe çok daha fazla bir baba figürüydü ve e, Jonathan Kent mesela yani böyle boku boku ölüp gitmiş bir adam figürüydü benim için. Bu pis pisine gitti herif. Ben birazcık böyle, da şey... Bok yoluna gitti yani köpek yoluna yani gitti. <gülüyor> köpek yoluna gitti. Yani saçmalık hani adamın e, Smallville'deki işte kalp krizinden şeyden işte ne bileyim ondan sonra adamın çocuğunu düşündüğü için üzüntüden ondan sonra kalpten gitmesi gitti o an ve işte kendi şeyin Clark'ın böyle ortada kaldığı o an mesela benim için daha duygusal bir an. Ya bilmiyorum. Ben e, bu hem stüdyo açısından politik bir seçim olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da işte e, şey... Mandarin gibi. <gülüyor> şey... E, çünkü şimdi aslında Amerikan e, değerleriyle özdeşleştirilen bir karakter Superman. Tamam. tamam. Abi, tamam. Yani şimdi... Bu şu anki şu devirde tamam mı filmlerin artık sadece Amerika için değil ya da sadece Amerikan değerlerinin yurt dışında Amerika dışında pazarlanması için değil artık gelirin yarısından fazlasının global sahnede toplandığı bir e, sinema evet, sektöründe evet. hani Amerikan değerlerini ya da Amerikan vurgusunu çok fazla yapmaktan yani da Amerikan kaçınıyor artık. Amerikan vurgusu ki ama Aile vurgusudur yani. Ya, aile vurgusu yani ya. yani aslında mantık olarak düşündüğün zaman ondan sonra dışarıda beyinden geliyor tamam mı? Dışarıdan aldığımız bir ondan çocuğu da kendimiz gibi e, yaşatabilir ve topluma kabul edebiliriz kafasıdır o yani tamam. Amerikalıların. Ondan sonra her zamanki yabancı korkusunun aslında yabancılardan korkmayın şeyi diye algılayabilirsiniz de o zaman. Hayır ama zaten çocukluğu bütün çocukluğu yabancılardan korkuyor Amerikalılar. Öyle, ya işte, evet, toplumdan. Işte, tamam. O yüzden kendini saklamalıyız diye geçiyor. Neyse, hani zaten bak mesela e, Captain America'da bir sürü e, ülkede Captain America olarak çıkmadı. First Avenger olarak Captain çıktı. Captain da sevmem zaten. Hani Çok Amerikan bir bence. Amerikan vurgusunu artık yapmaktan da kaçınıyor. Yani büyük firmaların artık hani. E, tek bir ülkeye, tek bir ideolojiye bağlılıkları da artık hani ticari olarak verimsiz olduğu için bunu ufak ufak bırakıyorlar. Samsung mesela hiçbir zaman kendisine ben Koreli bir firmayım diye tanıtmaz. Yani ya, tamam işte global aynen. şey yapıyorsun. Yani sen, senin de 10 doların benim için değerli, Amerikalıların da 10 şey, doları her bıraktım, bıraktım. değerli. Her Louis Day'ın tanışmaları ne diyorsun? Ne diyorsun? Abi ben mesela... E aslında kendime yandaş bulamadım bu konuda ama ben o Louise Lane'i oynayan kızı çok severim. Abi kızı ee... sevmek başka şey, kızın orada Louise Lane'in olamaması başka şey <gülüyor> şimdi. Şimdi Louise Lane olamaması... Yaşlı, yaşlı. Arkadaş ben bu işi anlamıyorum. Spiderman'de de, o da, ukarı da kart. Ondan sonra Emma Stone Evet mu? o da kart yani. Liseli olur mu öyle ya? buralarında çizgisi olan Ondan sonra suratı çökmüş kadını, Lisede olur mu ya abi? Ya o Olur kaçtı? mu? Çocuk kaç yaşında bu kaç yaşında? Kaçta olduğu önemli değil. Filmde kart gözüküyor. Böyle stockings giymiş, böyle çorap olmamış abicim. Valla yani Emma Yani kadın o... gözüküyor kadın, kız gözükmüyor yani. Yani bilmiyorum. Ama hiçbir zamanda Gwen Stefani... Gwen Stefani... Gwen Stefani, Gwen Stefani hiçbir zaman öyle hani... Kız kızı olarak gösterilmez. Ay kız kızı yani. açısından söylemiyorum ya lan. Lise liseye yani. gidiyorlar bunlar yani. Oğlumdur ya. Evet oğlumdur zaten o. Amcim olgunlukla <gülüyor> işte bilmiyorum makyaj yapamama karşı da fark <gülüyor> var. Yani, yani femin prodüksiyonu kötü demek ki. Ben ne yapayım? Bilmiyorum yani Emma evet, Stone bence oraya yani... iyi olmamış mı olmuş? Bence şey de iyi olmuş. Ee, kızın adını unuttum şimdi. Amy. Evet, Amy Adams Amy, mi? Amy Adams. Yani ben o... seviyorum o kızı. Biraz tıfıl kalmış bir kere. Tamam biraz yani böyle... göreceli olarak yaşlı görünmüş olabilir. Ama ben şeyi de e, hani eksiklik olarak gördüğüm şey hani e, Süpermen kimliğini çok erken öğren öğreniyor olması. Ha Ve yani bir de tabii hani oralar benim, da var. Benim ama. sevdiğim o hani sen gerizekalı Clark Kent işte ben ha. işte e, Süpermen'de röportaj yapan süper evet. muhabir. O ne oldu evet, o da yalan oldu. O didişmelerinin ortadan kalkması ya, ve Süpermen'in zaten... onu sürekli alttan alırken hani Ay, aslında bir sen keşke falan şimdi, muhabbetinden. Yani bir şey diyeceğim. sadece o biliyor ya kim ama affedersin de adam ortalıkta gezip orayı burayı patlattı. Kim yiyor? Nasıl yiyorlar Tabii. o adamın Clark Kent olarak gözlük takıp gelmesini? Yani bilmiyorum. Yani şimdi... sen şimdi herifi görmüşsün. Uçmuş kaçmış. Ondan sonra bir tane üstünde tight var. Yani hani... Şimdi eskiden yiyorduk. Niye? Çünkü zaten klerkent olup klerkentken Superman alıyordu. Şimdi Supermanken Clark Kent olunca, yani adamın saçı şöyle yapıp iki gözlük taktın da yani insan hani hakikaten çizgi roman malı olman gerekiyor. Yani çizgi ya roman ben, zekasına sahip. Hayır bak, Karakteri. ben şey katılıyorum burada. Hani yeni 52'de Justice League çizgi romanında <gülüyor> Superman'le işte Wonder Woman'ın bir şey var. Ee, diyaloğu var tamam mı? Oluyor kızı şeye götürüyor, Smallville'e götürüyor Wonder Woman'ı tamam mı? Hı hı. On, bir kafeterya oturuyorlar, muhabbet ediyorlar. Ve ee, Wonder Woman diyor ki bu insanlar mal mı? Sen bir tane gözlük taktın evet. diye seni tanımayacaklar mı diyor. O da dönüyor diyor ki aslında bu tanıyıp tanımamakla alakası olan, alakalı bir şey olmadığını düşünüyorum diyor. Çünkü sen Superman'i hayal ettiğin zaman aramızdan biri olarak görmüyorsun onu. Hı -hı. Tamam mı? Yani senin Süpermen'in tamam mı? Seninle birlikte aynı restoranda yemek yiyebileceği ihtimalini zaten kafanda hiç oluşturmadığın için hani gözlüktür, saçını toplamaktır ufak tefek şeylerle hani ben miyim arkadaş? sıfırlayabiliyorum diyor ve ben bence ben doğru bir şey. Çünkü Louis Lane'le çok böyle tanışmanın, yani şey de güzel yani Louis Lane'in sırf Hayır öyle tanışsalar Süpermenle, bile. Yani hani Superman'le e, şey, prim yapmış bir muhabir kimliğinden çıkartmış olmaları da güzel. Evet tamamdır. tamam da yani, yani kendi kendini yetebilen güçlü bir ha. kadın imajı yani. da var orada tamam mı? Hani işte e, binadan düşüyorum. Superman beni kurtar. E, kimliğinden de çıkartıyorlar. Evet bu onu da onda, hakikaten yani daha daha Antarktika'da kutuptasın. Ondan sonra bir tane çıplak yere çıplak adamıyorsun. Peşinden gidiyorsun. Hakikaten çok cesaretli bir ...kadın karakter yani. 10 yerlerden gülüyorsun falan. Yani neyse sonuç olarak işte bir tanışıyorlar falan ama... ...yani tanıştı tanışılmaz da insan böyle bir anda... ...yani bilmiyorum böyle çok şey... ...yani böyle işte adamların vakti yetmemiş. Ya, tamam istesen şimdi Peter Jackson olsa on 15 saatlik film olarak Hayır, da çeke. Peter Jackson olsun <gülüyor> diye söylemiyorum ben. Ama mesela ben sana diyorum işte... ...ben bu film üstüne bir tane daha film görmek istiyorum. Göreceğiz abi. Çünkü eksik hissediyorum. Hayır çünkü, göreceğiz. Çünkü yeterli çünkü yani, Süpermen'in ondan sonra tek yüzünü gördüm. Abi Man of Steel 2'yi onayladılar film çıkmadan önce. Tamam işte tamam ben He. onu görmek istiyorum. Yani çünkü Bu bence Süpermen Batman filminden bağımsız Man of Steel 2 çıkacak. Olması lazım ki Man of Steel 2'de de adamın insan yüzünü gördük. Çünkü biz bir tek yüzünü gördük şimdi. Diğer yüzünü göremedik. Diğer yüzünü de görmek istiyorum ben. O da Clark Kent zaten. Yani hani Bence şey esprisi mi? yapıyordu millet. Ondan sonra aa, Ben Osteel'in sonunda Superman Clark Kent çıkıyor esprisi var. Dönüyordu bir ara. Öyle oluyor hakikaten. Yani filmin sonu nedir? En büyük spoiler adam Clark Kent oluyor. Yani onu görüyorsun. Superman Clark Kent oluyor. Ya Aslında benim her şeyi bıraktığımda benim tabii takıldığım noktalar birazcık daha teknik e, noktalar oluyor. Bu herif, bu herif tamam mı? Ne teknik ne? Hayır hayır. Şu eee Herif yıllardır kendini aramak için işte e, teknelerde, dağ taşta tamam mı? Sürtmedi mi bu adamı? Sürtmüş. Tamam mı? Adam ne zaman üniversiteye gitmiş? Ne zaman e, şey e, muhabirlik eğitimi almış ki savaş e, Zot Savaşı'ndan hemen sonra e, şey Plante gelip he, ben Clark Kent yeni muhabirinizim diyebilecek bir CV oluşturmuş mesela orada. Kim bir şey almıştı kardeşim ona? Yani şimdi... <gülüyor> Ben olsam almazdım yani. <gülüyor> Heh, şey olarak al alabilirim ben. Sen yani onu bırak da... Gezi muhabiri olarak Sen, sen onu mı? bırak da... Aa, o kadar bina yıkıldı. Değilip ne zaman yaptılar tekrardan. Herifi muhabir olarak şey aldılar. Onu söyle sen bana. Black ya. evet. yapmıştır. Luther Corp. Luther Corp yapmıştır. Wayne... Bir de işte Wayne Foundation'dan da biraz para almışlardır. Bir de şey Queen Industries. <gülüyor> tamam. <Ben> Anlatına satayım. <gülüyor> Adamlar şehri yıktılar. Ama yani o şehrin yıkılışını görmek de bir, bir, o güzel, kadar güzel, güzel keyifliydi çok iyi yapmışlar yani artık bu şeyin de tabi işte CGI dediğimiz şeyin de boku'nun çıktığını görüyoruz zaten bu filmde. Ee, yani... ha, ben Zod'un bazı animasyonlarını pek sevmedim. Yani özellikle Gözden Lazer çıkma sahnelerini biraz yapay buldum ama onun dışında güzel omajlar vardı. Ee, hmm. Neredeydi Hindistan'da mıydı o dünyanın diğer tarafındaki hı hı. şeyi yıkarken evet. robotu yıkarken o ışığı Superman ışığı evet. aşağı doğru yükseliyor ya böyle evet. orada background bir şey Christopher Reeve yüzü hı. böyle göstermişler hani Öyle ben mi? Evet, ben sinema da fark etmedim, etmedim. ama e, şeyde gösterdiler hani millet yakalamış onu ha. frame by frame de internette geziyordu güzel omazlar hani Christopher Reeves'in e, bütün epik e, sahnelerini hani birebir film içine koymuşlar hani dünyanın hmm. üzerinden ters uçarken evet, falan evet. yani ben onu görünce ah oh! oldum böyle e, ne bileyim hoşuma da gitti herifin e, elinde kelepçelerle hani <gülüyor> e, teslim olması yani. da hani iyiydi evet. düşün sen adam yani sen yani karşına çıkabilecek yani bütün her şeyi yıkıp devirebilecek bir adamsın. <gülüyor> ya sen kendini güvende hisset diye evet. insancıklar. İnsancıklar, <gülüyor> insancıklar kendilerini güvende hissetsin diye bir tane böyle kelepçe yok gidiyorsun. Ha tabii şey de e, hani film olduğu için olması gereken sahneler vardı illaki. Hani şey. Hani yani Lois Lane'in zodun gemisinde ne işi var, ha. tamam mı? Ha. Ondan sonra işte iki saniyede e, bir Jorah çıkıp hani şöyle yapacağım, böyle yapacağım dediği için uzaylı teknolojisiyle yapılmış bir uzay gemisinde virüs tak, da, ha iki, iki dakikada çözüp uzaylı gemisini virüsle indirmek de harika bu teknoloji. Neyse virüs de neymiş? Ama yani genel anlamda bence bir Superman filmi Böyle olmalıydı. Bilmem bana çok soğuk geldi. Ya bence çok soğuk. Filmi. Tam olması gerektiği. O yüzden gibi. o de işte soğuk soğuk böyle pat pat gibiler. Hiç insan değildi yani ne bildiğin. Hakikaten çok soğuk uzaylı filmi di. Yani adam bir çöküyor şey <gülüyor> devriliyor Bina devriliyor falan. Bence gayet hoştu. Hani kostümü de fena değildi bence. Güzel, çok güzel. Çok boku attılar donu güzeldi. yok diye ama. Yok ya öyle şeyler güzeldi. Ondan sonra yani o konularda hiçbir sıkıntımamadı olmadı. Yani tek sıkıntım işte böyle Daha bir... önce de yani birkaç saat önce de konuştuk ya. O ha. How Man of Steel ha, Should Have evet. Ended. Nasıl bitmedi dedi <gülüyor> O Bu videoyu izlemediyseniz YouTube'dan bulun, e, izleyin. How Man of Steel Should Have Ended diye Starz'ın yaptığı işte kısa animasyonlardan. Orada benim çok güldüğüm bir sahne, hani bebekler şey e, kaleli işte uzay gemisine e, bindirip Joral işte anahtarı takarken annesi diyor ''Ne tatlın lan oraya?'' diyor. Ola <gülüyor> diyor e, hani, ''Çocuk büyüyünce beni görsün diye holografik, holografik imajımı koydun.'' diyor. ''Benimkini koydun mu?'' diyor anne. yok diyor. <gülüyor> Yani? Niye koymadın Or ya fa? Niye koymadın? Ya sonra bir ara yaparım. <gülüyor> <gülüyor> evet o çok mantıklıydı hakikaten. Niye koymazdın? Zavallı yani? annesini görmez. Annesini bir Aa, görsün. Değil mi? Annesini bir görsün yani çocuk. Bu şey de niye kalede çaktı falan o da komikti yani. Ha? Bunların ya bir tane kafatasından gelişiyorlar ya. Ha evet. <gülüyor> o neydi o şey işte kodları? Ertik evet. kod. Yani onu ona gömdü, gönderdi falan. Yani oradaki uzay teknolojisine Abi, zaten, ne kadar otantik yapabiliriz şey, diye kasmaları... Şey ha, çok yani. salakça değil miydi? Neydi? De. Yani şimdi bu heriflerin gezegeni yok oluyor. Hı -hı. Tamam mı? Adamları savaş suçlusu diye sonra başka boyuta gönderiyorlar. A, olay da şu, sonra gönderdikleri boyutun kapısını açıp kapatan alet zaten gezegende. Gezegen yok olunca... Kapı açılıyor otomatik. buna aynı serbest kalıyorlar. Yani böyle bir gerizekalılık olabilir mi? Bunlar zaten tut gezegenini hepiniz öleceksiniz. Yani niye uzaya gönderiyorsun? hani cezalandırıyorum. Bunlar iki dakika sonra yoksun yani. Kimi cezalandırıyorsun? Hani böyle bir saçmalık olabilir mi böyle? Ya ama işte zaten... Hayır zaten olay o. Yani herifler o kadar ideolojik, o kadar şeylerin kurallarına bağlı ki... Yani zaten herifler farklı düşünebilecek olsalar oraya çıkıp da işte böyle yapalım, şöyle yapalım, böyle kurtuluruz" falan derken "Ha tamam kurtulalım." derlerdi oradaki konsey. Yani, yani orada yani, biraz, yani kas kafalı olduklarını zaten görüyoruz. Biraz gerizekalılarmış hakikaten. Ama neticesinde bence çok iyi bir filmdi. E, box office'te bence hak ettiğinden birazcık daha düşük bir gelir elde etti. Yani daha iyi genel boxofiste box çünkü 1 milyarı çünkü. evet bir milyar, bir milyarı bulmadı. Yani galiba 600 milyonda falan kaldı yanlış hatırlamıyorsam En son baktığımda öyleydi. En fazla kaç yaptı belki 450-500 milyon koydu galiba. Yani bilmiyorum bence iyi bir filmdi. Ya yani en azından olması gereken bir Disney filmiydi. Ben işte filmiydi. ikinci filmi bekliyorum. Evet. Çünkü yani tarz olarak da farklı gitmek çok mantıklı geliyor. Çünkü hani DC ile Marvel'ın arasındaki renk farklılığını da görüyorsun. Hani bir Alien'in evet, evet, Avengers. İşte ben yani Superman karakterinin e, yarım kaldığını düşünüyorum. Bir de tabii Nolan etkisi de yok değil orada tamam mı? Hani yani birazcık Nolan, daha Nolan e, ne yazık ki ben sana söyleyeyim. Süper Birazcık daha ayakları yere bassın. Süpermen Nolan'a göre bir karakter değilmiş ben anlıyorum. Yani Nolan'ın uzaylı bir bir şeyi bir karakteri çok anladığına inanmıyorum. Yani onun onun anladığı karakterlerle çok bağdaşmıyor süper. Yani çünkü aynı taktiği kullan yani aynı taktiği kullanmaya çalışınca onun için biraz işte böyle benim gibiler için film tuhaf kalmış yani. Böyle biraz olmamış. Böyle dramatik sahne oluşturmaya çalışıyor. Yani mesela şimdi Batman'deki dramatik sahne ondan sonra hep bildiğimiz sahnedir. Mesela onun üzerinden ama sonuçta daha güzel anlatılmış bir saydı. Yani onun bağlandığı nokta daha güzeldir. Ee, yani işte e, bu kor yarasalardan korktuğu için çık çıkarlar ve ölürler. Ve işte yarasalardan hep korkuyordur. Korkusunun üzerine gider. Ondan yarası yarasa olur falan filan. Ama hani burada yani burada aynı taktiği kullanmaya çalışmış. İşte kendini koruyacak, babasına güvenliğini gösterecek. Baba gider ama yani bir... Yani insan sinir oluyor. Bir köpek... Ya onun farklı kurgulu abi niye köpeğin peşinden gidiyor mesela? Yani mesela köpeğin peşinden gidiyor olması belki beni o sahneden soyutlayan bir şey anladın mı? Yani her koskoca fırtına geliyor, köpeğin peşinden gidiyor. Ulan köpeğin peşinden gidecek olan kişi sen değilsin Clark'la. Yani mal. Niye köpeğin peşine gidiyor? Gidiyor. Bir de köpeği de kurtaramıyor. Aa kurtarıyor mu köpeği? Köpek kurtlu. Köpek zaten, ya köpek dediğin şey zaten kendini her zaman kurtarır abi. Niye gidiyorsunuz peşinden? Hiç filmde sevmem. Neyse. Aa, ama hani gidiyor diye biri böyle dur diyor yok diyor gelme ben iyiyim falan yok gidiyor ondan sonra. Eyvallah. Abi yani yok mu bir kulübe orada gir iki dakika değiş süpermen ol. Yani hani böyle bir şeydi <gülüyor> bu aslında. İki dakika hemen kulübeye girersin süpermen gelir böyle. Aa kral nerede lan falan böyle bilemezler kral nerede. Süper 2 dakika kurtarır gelir ne oldu ya kaçırdın mı kusuyordun falan yani böyle bir şey uydurur işte ağrım girmişti gelemedim falan Saçmış saçmışsa bir şey uydurur kurtarır o sırada milleti geri gelir Ya bence öyle bir şey olsaydı daha çok yabancılaştırıcı ya, bir neyse yabancıydık ama belki de orada dediğim gibi köpek olmasaydı köpek Muhammed olmasaydı Kedi olsaydı Abi kedi bedi olmasaydı <Gülüyor> ne bileyim annesini kurtarsaydı babası başka bir şey olsaydı yani niye başka bir şey bulamıyorlar ki Neyse abi, bence e, hani kesinlikle devam filmi kendili. Evet, bu, zaten bundan sonra bir daha Allah aşkına reboot yapmasınlar. Buradan alsınlar gitsinler. Abi. Yani ya reboot yapacaklar daha? Yapmasın başka Superman filmi görmek istemiyorum ben. Başka Superman, ya illaki e, bir ara tekrar bir rebootlayacaklar yani tamam, bunun bir kaçarı yani. yok. Tutsun yani, bu tutsun da bir üç film gitsin asından. Yani, azından. Bir, bir bu franchise bir gitsin. Değil, iki, üç görelim. Batman'de gördüğümüz gibi. Yani 3 şeyleri... film yaparlar belki ondan sonra rebootlardar ama yani Batman'i sonra... de rebootlayacakları belli. Ee, bilmiyorum Marvel evrenindeki e, hikaye nasıl gidecek? Phase 3'ten sonra ne olacak bilmiyoruz. Ama hani Batman Superman filmini de merak etmedim değil. Tabii canım merak Mantıklı edeceğiz. bir seçimdi bence. Hani iki tane ana karakterini evet. alıp da hani bir e, ensemble filmi e, çekiyor olmaları da... Hoş sonu biliyoruz. Batman kazanacak ama. <gülüyor> acaba yani diyorum acaba hani e, şey hmm. Dark Knight Returns mi yapacaklar? Hani o zaman birazcık daha şey oluyor. E, mantıklı oluyor. Hani tamam emekli ayrıldığı geri geldi Batman. İşte He. Batman daha yaşlı falan filan. Ama daha yaşlı olmaz yani, herhalde. Yani böyle bir şey yapabilirler mi acaba? Zannetmiyorum bence yine Vallahi... genç, genç, genç, genç giderler gibi Herhalde geliyor. Herhalde öyle giderler bundan sonra. <gülüyor> Devamı gelsin diye genç bir karakter bir zaten. Yani Joseph Gordon, Levitt istiyoruz ama yani olur mu olmaz mı? Ya ya o ya da denk biri artık kim olacaksa. Kim olabilir ki Batman bu saatten sonra? Bu saatten sonra... Ben olayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Göbekli böyle. <gülüyor> Sığamıyor değil mi böyle şeyin içine? <gülüyor> Maskeyi takıyorsun ama gözüksüz göremiyorum Clinton ben. Of düşünsene Volk şimdiki haliyle oh, geri dönüyormuş Batman. Şey gibi, Walter Mellon gibi oldu. <gülüyor> Peki. Bir sonraki konuşacağımız film. Bu arada hani siz dinliyorsunuz da yorum yapın arkadaşlar yani evet yani siz ne düşünüyorsunuz mesela man of Steel. Ha ben bunun üzerine konuşalım mıydı? yani biz... yoksa of be manyak bizim konuştuğumuzda be. kalmasın yorum yazın ben ya ben da bir şey işte yapayım. benim gibi miydiniz nasıl gibi mi düşünüyorsunuz ağzıma sıçayım evet buraları keseceğiz ee... ya da risto gibi mi düşünüyordunuz hangisiydi yani bir, bir şeyler yazın da bilelim. bilelim yazın da cevabınızı verelim <gülüyor> Şimdi tabii bir de e, şey konuşacağız. Pasifik Rim Pasifik Savaşı. Bu arada Atlantik Rim'i izledin mi? Yok artık. Ha, yok izlemedim. Ben de daha izlemedim. Kaçmış izle... mı ki? Tabii canım çok önce çıktı. Eee Pasifik'in daha önce çıkmış. İyi, Pasifik'in daha önce çıkmış. Yani Kraftgeschige izlemişti ama ben izlemedim. Ben fragmanı izledim işte. Ben de fragmanı izledim de Atlantic Rim'i de merak etmiyor yani evet, ne evet, kadar çakmış aynen. olabilirler diye. Abi adama para harcamışlar, yapmışlar yani. Yani, yani hakikaten para harcamış, çakmışlar yani. Ben fragmanı izledim dedim yoo de bu kadar para harcamışlar. Yani şimdi Pacific Rim... Ne güzel film dedim ya. <gülüyor> Abi Pacific Rim... E bu arada Pacific Rim 2 e de onaylandı. Hadi be ama evet, şey mi çekiyor? Yani emin Deltorum. değilim. Deltoro mu çekiyordun? Deltor çekmiyorsa Pacific Rim, Atlantic Rim başka bir şey olmayabilir yani. Ama e, şey olacakmış. E, Kaiju meka karışımı yeni ha. robotlar çıkacakmış. Yarı organik, yarı mekanik. Yani evangeliyon abi. <gülüyor> Aynen. Yani içimizdeki yağlar erimedi mi şimdi biz dev robot dev yaratık savaşı Vallahi... görmek istiyorduk yıllardan beri. Aynen ya yani şimdi hani çocukluğunda böyle ona sonra televizyon açıp da Godzilla izlemiş insanlar olduğumuz Godzilla için... izledik, Voltron izledik. Ya Voltron falan izledik zaten ama hani Godzilla'nın hakikaten yeri farklı yani. Godzilla'nın yerinin farklı olmasının nedeniyle birazcık da böyle ondan sonra kötüdür ya yani böyle iyi, salak bir şeydir. Ya, böyle. Gör görüntüler falan çirkindir ya. Böyle bir tane abuk sub yaratık vardır. Bir de böyle Japonların psikopat aasa işte şeyleri e, hayal güçleri var ya böyle hatırlarım böyle bir tane böyle çiçekten mesela bir yaratık vardı. ama bir de böyle konsept hep şeydir ya işte böyle doğa ana falan Allah'tan <gülüyor> saçma bir şey olur. Yok binannenin atı dökülmüştür. Ondan sonra işte dünya saçar Doğanın içerisinde Tabii insanlar, yani post -op -op -op -op -op oradan bir yaratık çıkar böyle, <gülüyor> anası saçma salak. Sonra, sonra birden işte Godzilla gelir de, Godzilla kurtarır falan yani böyle... Godzilla da hoş kurtarıcı olarak gelmez ama. O da böyle bir sinirlenir bir şeye çıkar ortaya. Tabii benim senin seninle işin var yani muhabbeti. Tuhaf bir şey <gülüyor> ama oradaki en önemli şey şey, yani benim için mesela her zaman çocukluğumda o yaratık tasarımıydı. Ulan burada saçma salak yaratıklar buluyorlardı böyle, yok işte bir çiçekli biten çıkardı, ağzından bir şeyler çıkan yok böyle ne bileyim... Tuhaf tuhaf yaratıklar çıkardı böyle. Bir de onlar böyle plastik gibiydi yani hani şey Power Rangers'de vardır ya böyle. Ondan sonra hani böyle vurur böyle ondan sonra ama böyle bunun plastik bir muzum olduğu belli mi? Sallanır böyle. <gülüyor> kötüdür yani. Onlarla hani büyümüş bir insan olarak ee, bu kadar yani teknolojinin gelişmesiyle gel gelinmiş noktada inanılmaz bir görsellik. inanılmaz bir kamera açıları. Yani böyle adamlar hakikaten hani bir Godzilla, bir kere bir Godzilla filmi çekmişler hatırlıyorsun. Evet, Godzilla 2000 çekmişlerdi. Ben o filmi seyretmedim mesela. Senesinde. Çünkü bilmiyorum niye seyredeceğimi bilemedim, yani seyredecek Track bir şey bulamadım. Yani soundtrack dışında hiçbir şeyi... Evet aynen, soundtrack bir... çok iyiydi ama hani hiç seyredecek bir şey bulamadım filmi. seyretmedim o filmi mesela. Ben izledim, ben Sinan'a da gittim. Yani çünkü o felaket filmi gibi filmdi yani. O, her, o dönemde de çok çekilen felaket filmlerinden biriydi yani. Sadece Godzilla ha. vardı, böyle ayağını görüyordun. Yani Godzilla tasarımı da fena değildi aslında ama yani Bilmiyorum. hikaye yoktu. <gülüyor> ama yani evet işte olmazdan öyle Godzilla filmi değil. ben setmemiştim mesela. Ha gerçi hani Pacific Rim'de çok mu hikaye var? Valla hikaye yok. yok ama olması gerektiği kadar var. Yani ha, evet. hani böyle filmde ne kadar hikaye olabilir ki diyorsun. Yani aksiyona bağlayacak kadar var. Yani adamlar ama yani şimdi adamlar hikayeyi de düşünmüşler. Hani yani hikayeyi düşmüşler derken e, hikayedeki nasıl ilerleyeceğini, genel hatlarını hakikaten düşünmüşler biraz, kafa yormuşlar. Bir geliş gelişme sonuç var diyorsun. Çünkü şeye göre hikayeyi geliştirmişler. Yani işte arka plandaki detaya göre hikayeyi geliştirmişler. Hem bir, bir sahneye girdiğin zaman o sahnenin öndeki karakterlerin diyalogları artı arkada gördüğün olan biten her şey, artı o atmosfer zaten bütün o hepsi bir bütün olarak hikayeyle beraber gidiyor. Ona destek veriyor, ona destek atıyor. Ondan sonra 3 boyutu kullanmış ona destek atıyor. Ha, Her şey boyutu, çok güzel destek üç atıyor. 3 boyutundan başlayalım bence çünkü son zamanlardaki en, en iyi 3 boyut kullanımı. Yani benim evet vardı. Avatar'dan ben gördüğüm en iyi 3 hani boyut kullanımıydı. Hani ben kullanımı Gatsby gibi. falan izlemedim daha ama... E, hakikaten bizim bizim Kafkaeskli de hani üç boyutlu film dediğiniz zaman hani biz niye üç boyutlu film izliyoruz sorusuna yani en en güzel Aynen. cevabı veren filmdi bu son zamanlarda. Evet. Abi derinlik derinlik nereye kadar tamam mı? İçe doğru içe doğru i̇şin, nereye kadar? İşin sadece üç boyutlarının değil, işin sadece derinlik olmadığını e, Deltoro çok güzel çözmüş. Aynen. Yani şey var. Abi üç yani bu belki e, ben çok sinema teorisi ya da hani hı. şey bilmiyorum sinematografi bilmiyorum ama hani Tek plan mı çalışıyorsun? Yoksa hani ön plan, orta plan, arka plan mı çalışıyorsun? Katmanlı mı, katmanlı mı çalışıyorsun? Bu çok önemli 3 boyutlu evet. filmler. Şu ana kadar hiçbir 3 boyutlu filmde Avatar hariç hani çok net bir şekilde ön, orta, katmanlı. arka planın iyi kullanıldığı bir 3 boyutlu film Yok. yoktu. Yok. Ha. Tamam. Şimdi e, çok büyük aksiyon sahnelerine girdiği zaman bu inanılmaz fazla detay olduğu için hani yeri odaklanıyor oluyor, evet. Odaklanıyorsun, tamam mı? Yani ön evet, evet. arka planı kaldırıyor. Yani Oralarda böyle. böyle çok algılayamıyorsun 3 boyutu belki. Ha. Ama yani o olsa acayip dövüş sahnelerine gelene kadar adam çok iyi kullanıyor yani. Çok iyiydi canım. Yani şeyin içerisinde seni, o dünyanın içerisinde sokan bir 3 boyut vardı. Ee, mesela hep klasik işte 3 boyuttuğun zaman gidersin böyle film, filme, İşte 3 boyutludur film. Bir bakarsın, ya işte bir tane arada sahnelerden bir tanesine Sinan namlusu sana doğru uzanır. Ondan sonra işte araba sana doğru uçar. Onun dışında bütün üç boyutlu sahnelerde bir tane karakter arka planda, bir tane karakter ön plandadır. Az böyle konuşurlar kendileri aralarında çaprazlama. Üç boyut olur. Onu üç boyutlu setmesen de olur yani. Ama bunda herif yani sadece görüntü kullanmıyor. Mesela ses de kullanıyor. Yani işte 3 boyutlu filmi, 3 boyutlu sahneyi çekerken ön planda karakter bir şey yapıyor ama sen mesela karakteri sallayıp arka planı da seyredebiliyorsun. Yani böyle arkada bir şey oluyor, en arkada bir şey oluyor. O an sonra bak diyor şurada şunu yapıyorsun, böyle görüyorsun yani onu. O kadar güzel çekmiş ki insanlar yürürlerken etrafta olan biterini de seyretmek görebiliyorsun. O 3 boyutlu mesela en, en uzakta bir şey var diyorsun. Onu görüyorsun. O derece böyle, o öyle uzayıp gidiyor çünkü koridor. Mesela koridorsa Mesela benim en çok örnek, en güzel örnek bence filmdeki en sakin sahnelerden bir tanesi. Ee, Maraşal'in odasında konuştukları iki tane sahne var zaten. Ee, o iki sahnedir mesela. Çünkü güzelliği şudur, böyle onun bir açık kapısı var orada, kapı Hı -hı. koymuşlar bir tane. Mesela o kadar güzel bir sahne ki o. Maraşal duruyor, işte bizimki arka planda ondan bir arkasında durur. Böyle atışırlar, o sırada o arkadaki o kapıdan şeyi görürsün. Geride ta arkada bir, bir şehri görürsün mesela. Ve bir helikopter görüyorsun orada. Tamam mı? Helikopter böyle gidiyor. Şimdi helikopter giderken sesi geliyor sana. Buradan bir yerden helikopter sesi geliyor. Tamam ondan Onlar o sırada konuşuyorlar. O diyaloğu da takip ediyorsun. Ciddi bir diyalog dönüyor orada. Sonra ama insanın gözüne takılıyor. Helikopter mesela böyle gitmiş. Sahneden çıkmış oluyor. Sonra bakıyorsun helikopter geliyor ve böyle iniyor falan. Yani öyle bir şey var. Arkada bir olan bir tane var dünya yaşıyor yani dünya evet, hareket evet. etmeye devam ediyor bunlar sadece orada sette böyle durmuyorlar arkada olan bir bir şey oluyor bütün bütün sahnelerde bu var bu olduğu için de insan hakikaten e, o üç boyutu o oranın yaşayan canlı bir yer olduğunu hissediyor sadece böyle duralım da işte şu boyut olduk sahneden çık perde dışarı çıktım falan değil yani <gülüyor> zaten perdeden dışarı çıkma olayını da yani çok fazla kullanmıyor hiç kimse ha, tabii, yani kullanmıyor Çünkü... ama Hani yani işte o etkiden daha ötesinde başlar Tabii biz IMAX'e gittik. Evet. E, ve birazcık önde oturduk. Yani gözümüzün ya, içine... Tamam evet, orta böyle ve yani, hakin olacağımız yani. Yani g oturduk gibi. Evet. Çünkü gözümüzün kenarına kadar... Hı hı. San, yani şey perdenin tam gözümüzün bu... E, yani böyle kafayı bir sağa bir sola çevirmek zorunda kalmadı hızlı hareketlerle. Hayır ben aslında çevirdim odaklanmak için ama... Ha. Hani tam ortaya baktığın zaman gözüm şey sahneden başka hiçbir şey görmüyordu, yani hı hı. perdeden başka hiçbir şey görmüyordu. Dolayısıyla hani ben hakikaten üç boyutun tadına vardım orada. Ya biz. Hani sen hatırlarsan şey Kore'ye gittiğimizde evet. şey izlemiştik, Stardust'ı izlemiştik, evet. Stardust'ı da biraz birazcık önden tabii oradaki perde, o, o, hayvan, o perde gibi, hayvan gibi. Hayvan de. gibi bir perdeydi. Yani onu 3 boyutlu ayırmaksız dedik. Stardust gibi yani aslında aksiyonu maksiyonu da olmayan bir filmden ne kadar etkilendiğimizi evet, hatırlıyorsun. Evet. Yani abi ee, her şeyi geçtim. Kajuların tasarımları çok acayipti, hoşuma gitti. Yani çok böyle özene bözene yaratılmamış yaratıklar evet, evet. aslında. Tamam. Bayağı uğraşmışlar ya. Yani, ama evet. de, ama Deltoro çok kuvvetli o konuda da. Yani adamın Hocam, yaratık, yaratık tasarımı bu. konusunda yani daha doğrusu bir şeyleri tasarlama konusunda e, dünya o bir şey oluşturma konusunda çok büyük yetisi var adamın. Yani e, çok iyi yapıyor. Bunu işte Hellboy'da da mesela Hellboy için işte bir biçimiş kaftan o orada da çok güzel işler yaptı. Ondan önce Pence Labyrinth vardır mesela. Orada çok böyle otantik, esrarengiz, böyle seni masal dünyasına sokan yırtıklar var. Hepsi o tasarımın hepsi e, gerçekten çok etkiliyor seni ve o dünyanın bir parçası olman için sana çok büyük etkisi oluyor. Ya ben e, Pacific Rim'den en çok en büyük korkum şuydu. E, hani tamam biz Dev robot daha önce görmedik mi? Hani daha küçük ölçekli Transformers gördük. Evet. Transformers'ın görselleri kötü müydü? Hayır değildi. değildi. Bence çok iyi CGI kullanılmıştı. Evet. Tamam işte Michael Bay filmi, aksiyon dolu falan filan hikaye bok gibi ama yani... Ama işte Michael onun... Bay'in makyaj çekimleri vardı. Dedi. Aynen. Yani girip görüyordum oha çekim. falan dedim. Hani o Tabii robotlar canım, ilk, o ilk zaman ve yavaş çekim dövüşür, dönüşür falan yok füze geçiyorlar Ama Michael Bay filmlerindeki tamam oradaki dönüşme olayı çok kompleks bir şey. Tamam mı? Her şeyi böyle e, şey en ufak detayına kadar göstermiyor. Yani özellikle savaşlarda evet, çok blur var. Çok hızlı evet, evet. kamera hareketleri var. Tamam mı? Hiçbir zaman sana oradaki robotların bütün detaylarını Yok, göstermiyor. göstermiyor. Frame by Göremiz. frame gittiğin zaman bile tamam mı? O sahnelerin aslında blurlu olduğunu görüyorsun. Evet. evet. Şimdi bu filmde ben ondan korkuyordum. Hani tamam stil sahnelerde hmm. çok detaylı şey göreceğiz ama dövüşlerde adam işte kamerayı oynatacak yok bilmem ne aksiyon koyacak evet. işte flare koyacak şunu bunu efektler koyacak biz aslında hani savaş oluyor dövüş oluyor izlenimiyle kalacağız evet. korkusu evet. vardı bende. Hani aksiyonu aslında birebir görmeyeceğiz gibi geliyordu bana. Ama yani korktuğum başıma gelmedi. Bildiğin direkt çünkü yani, Bayağı bodoslama gördük. Bodoslama görüyorsun bir adamlar e, robotlar için yani fizik yapmışlar robotlar için aslında. Hani robot nasıl hareket eder Ondan sonra robotun bir ağırlığı olur bilmem ne kaç bin ton bir alet o sonuçta böyle. Evet. Ondan sonra işte kolunu kaldırırken zaten yavaş kaldırır anladın mı? Hani zaten adamın aslında oraya şey koymak zorunda kalmamış işte. İşte bulurdur. ...bundan sonra binler nedir? Bunları koymak sonunda kalmamış çünkü zaten demiş ki boğa zaten yavaş hareketlidir O karşısındaki de hayvani bir yaratık ve o da böyle süper hareketli, hızla hareket edebilen bir şey değil. Savaşların çoğu zaten suda geçiyor. Hani sudan kolunu kaldır, bacağını kaldır hani onun da bir ağırlığı var o işin. O yüzden hani böyle dövüşlerde şey yapmıyorsun işte yavaşlat, çok motion blur veya işte şey hani ee, bullet time dediğimiz yani bu mantık şeyi gibi bir yavaşlatırken vuruşun falan gibi şeyler çok unutuluyor bir yerde var o o sahne de o sahneyi görmen gerektiği için aslında hakikaten onun şey ihtişamını görmen gerektiği için işte bir tane böyle havaya sıçrayıp herifin kafaya gömdüğü bir sahne var hmm. ya şehirde ama o sahneyi de görmek gerekiyor hakikaten o yüzden bir ağırlığın olduğu hissediyorsun. işte yürüyorlar. Yani robot hakikaten zor kontrol edilen bir şey. Onu hissediyorsun. Ondan sonra işte iki kişi böyle kontrol ederken böyle hani koşmaya kalktıklarında bir de orada bir bir şey çalıştırıyorlar yani. Bacak çalıştırıyorlar falan. Onu hissediyorsun. İşte böyle konu geriye çekerken ki bütün o kam kamera açıları falan inanılmaz. Yani bu işte bir yerde yazısı vardı. Hani kamera açısı olarak ne düşündünüz? Hani ne neye göre çektiniz falan diye. Ondan sonra hep şey yakalamaya çalıştık demişler ee, bir yani hani biz bu savaş sırasında sonrasında arada kalan ne kalabilir arada işte mesela ilk savaşta ilk dövüştükleri yerde mesela arada tekne kalabilir aslında böyle gözün önüne getirirsen çekimlerin bir kısmını hep böyle teknenin gözünden sanki çekilmiş gibi. yani teknedekilerin gözünden yani sen kamera teknedeymiş de Su, suyun böyle hizasından yukarı doğru çekilmiş. Hep böyle bir ya da helikopterden yukarıdan çekilmiş. Heh, hep böyle bir diye. bir yere kamera koymuşlar ama o kamerayla sana böyle şey gelmiyor o kamera. Ee, yapay gelmiyor. Sanki doğalmış gibi. Sanki orada biri varmış da sen oradan çekiyormuşsun gibi. Hani aktüel kamera ama birinin gözünden seyrediyormuşsun gibi bir hissi var. O yüzden ve hep insan ölçeğindeymiş gibi sanki o çekimler. Ee, o yüzden sen hakikaten seyirci olarak da Adamlar dibinde dövüşüyormuş gibi oluyor yani 3 boyutu da iyi olduğu için filmin böyle sanki bu duruyorsun sen burada ona çakıyor ona çakıyor vay anasın, ne oluyor ya falan diye ve O yüzden o devansallık, o epik işte savaş dediğin şey ve işte o hani işte Godzilla etkisi yani. Evet. Ya, onu hissediyorsun yani filmde Ve hani hissetmek istediğim şey oydu zaten. onda da hissettim filmde. Ondan da çok sevdim hani. Ooo işte uğruyor ona çakıyor bundan yapıyor. Yaratık oradan fırlıyor ağzını açıyor falan. Bilmiyorum yani. Tam böyle nerd gazım. Nerd gazım. Ya şey güzeldi. Ee, hani tam karakter derinliği çok fazla yoktu filmde ama şey de güzeldi. <gülüyor> o e, küçük Japon kızın e, evet. haturalarına girdikleri zaman işte bu e, ne, drift ettikleri evet, zaman. Evet. Kız da ağlıyordu böyle. Aa, olduk biz birazcık da e, film içerisinde. Yani yani çok çok hani hakikaten animelerde görmeye alıştığımız sahneler. Aynen aynen. Zaten Anıma, anime anime seven ha. işte işte Evangelion falan hani bu tarz, tarz şeyleri seven. Ondan sonra işte biraz Godzilla'dan sonra şey almış olan, e, e, <gülüyor> tad almış olan, Godzilla tadını almış olan insanları zaten için yapılmış. Hani ısmarlama filmi <gülüyor> ya. <Hakikaten ısmarlamak gülüyor> yani. film yani Del Toro hani sonrasında sanki şey demiş ki böyle bu Peter zaman zamanında yaptığı gibi ben yıldızlı <gülüyor> filmi çekeceğim sonrasında vereyim para, şey parasını da vermesiniz de olur ben bu film böyle çekeceğim de dediği gibi ki o hali gibi olsun Del Toro da yani demiş ki arkadaş böyle bir film var bunu yapalım ben yapacağım çok güzel olacak inandırılmış bir şekilde şeyleri olsun parayı yatırmış yapmış e, yani paradan da kaçmamışlar çünkü. Ondan her şeyi detaylı detaylı güzel güzel yapmışlar. Hiçbir eksiğini, yediğini koymamışlar. Yani işte o kafalar düş, herifin kafa geliyor, yerine yerleşiyor. Şey sahneleri, işte büyük robotlu, Gypsy Danger'ı falan görmüş sahneler. Hmm. Ya oyuncular falan da mesela bence giydi. Ee, yani karakter, mesela şey, şeyin... E ya aslında... Hani... Gypsy Danger'ı kullanan herif var ya, neydi? Chateauş'un hmm. ismini. O, o abisi mi şeyi ölen işte. <Gülüyor> Mesela o, o böyle, o çocuk çok ilginç bir çocuk. Yani o filmde böyle çok oturmuş. Ya, ya o hakikaten, çünkü... o birazcık ilginç. Yani ilginç dememin sebebi ya şu... Oyunculuğu da ilginç. Hani oyunculuğundan ziyade onun fiziki e, tısı çok ilginç. Evet. Yani, yani bir... klasik şey gibi, e, hani eski animeleri izlediyseniz... Ha, ha. Hani birazcık daha insan ölçeğinde evet. çizilmiş e, eski 80-90'lar animesindeki karakterler gibi. Tamam aynen, mı? aynen. Yani, bilmiyorum, boynu birazcık küçük ama gövdesi uzun böyle tamam mı? Bakıştan, surat ifadesi de bir şey Şehzası olsun falan. Biraz Vücut sanki... dili farklı, böyle bir... Evet, evet. Çok ilginç bir ve benim, beni en çok etkileyen kısmı sesli oldu biliyor musun herifin? Ses yani. Ses tonu var ya. ya mesela o adam kadar... <gülüyor> Herhalde, ondan sonra başkasını arasalar bulamazlardı. Mako'yu bu kadar güzel söyleyecek. <gülüyor> Mako. Böyle bir Mako diyor, Mako. hakikaten böyle dönüp bakıyorsun yani, anladın mı Ve şey gibi söylüyor, böyle, bilmiyorum bir de yani şey... sanki anime anime musun Hayır, zaten gibi söylüyor, o, o, diyalogları çok güzel söylüyor. Zaten, hani. Cez çok iyi. Ona bence birebir oynamışlar. Yani orada niye Amerikalı bir kız değil de Fransız bir kız değil de Japon kızı Ama zaten Japon olması gerekiyordu. Evet, yani o sesi niye o kadar ince o kızın mesela tamam mı? Evet. Hani i̇çindeki anime giyikini gıdıklayan aynen, bir ses aynen, var değil aynen, mi? Aynen. O bir de böyle kocaman gözlerle bakıyor aslında böyle. Aynen. Ufak şey... Davranış taktifi falan. biraz Evangelion'a gönderme yapar gibi Mavi... E, uçlu saçları falan da var. Tripler falan da öyle zaten. Tabi tabi. Mesela şey diyalogları da çok güzel. İşte Harry Ford'a kendi mesela yanındaki olacak koopiyatunu seçiyor ya. Hmm. Böyle taktık diyor, tak diyor. Böyle her defa aslında kıza bakıyor hakikaten. Kız böyle bir şey yapıyor. En sonunda diyor niye öyle bir yapıyorsun? Yani sen de biliyorsun ki bu değil falan. Diye. Hani diyalog, yani diyaloglar çok basit. Çok anlaşılır. Ama e, aslında hikayeyi de ya yani hikayenin ihtiyacı olan diyalog dışında bir diyalog da yok. Hani böyle saçma salak, böyle gereksiz. Böyle bir şey de yok yani. Hani çok iyi bir şekilde oturtmuşlar. Demişler ki yani bizim süremiz bu kadar. Biz bu süre içerisinde bunu bu şekilde, en iyi şekilde böyle anlatırız. Optimize etmişler yani. Hani işte oyun oynarsın, optimize edilir bir sürü bug vardır. Valla aslında bunda böyle bug yok. Evet, çok iyi optimize etmişler. Demişler ki bizim bilgisayarın da olayı bu kadar. Bunu yapabiliriz. Bunu yapmışlar yani. Böyle tabi tabi canım saçma sak şepler vardı işte hani düşünürsen orada öyle alır mı ne? falan diyeceğin yani. şeyler vardı tabi ki ama yani şimdi e, bir şeykus tarafından baktığında hani nerd tarafından bak, baktığında öyle bazı bu işi hakikaten çok sevme bir sevecek birinci tarafından baktığında onun hiçbir şey görünmez benim gibi ben görmüyorum hani ben hani görüyorum göz ardı ediyorum da işte yani ya mesela benim hani Dört dörtlük bir film miydi?" sorusuna. Hani rahatsız olduğum ya da işte hani birazcık daha iyi olabilirdi diyebileceğim noktalar illaki var. Ya, tabii ki var. Yani ben hani mesela oradaki iki tane bilim çok adamının çok fazla karikatürize olduğunu, edilmiş evet. olduğunu düşünüyorum. O kadar da şey, Tom Önceri karikatüri... karakteri olmasını da gerek yoktu. Bir bir bir, bir düşük ayardı yapabilirlerdi onu. Yani o karikatüriz işte o o, o kısmına biraz şey yapmaya çalışmışlar herhalde. Bu işte animelerdeki ondan sonra komik tabii, tabii. hani böyle tipler var ya doktorlar böyle hayır, işte hayır. hani kız delisi falan kız resmi önünde burnundan kan çıkan tipler var ya. Evet evet. Yani aslında onları yapmaya çalışmışlar birazcık orada. Ama tabii onu böyle birebir yapamayacağı için <gülüyor> e, hani Amerikalılar buralardan falan diye anlamayacağı için e, biraz şey abi, Ben mesela Maneşel karakterini de sevdim. Yani adam yani. hakikaten eee Adamın yani hiç bir derinliği yoktu hatta hani yani kendisi dediği gibi yani sana hikayemi anlatmak zorunda değilsin <gülüyor> hani herhangi bir hikayesi hiçbir mürecci i̇şte tek başına şey kullanır, kullanmış zamanında falan filan ama e, bir, böyle bir nasıl diyeyim sade bir ve ondan sonra hakikaten nötr bir karakter yani böyle çok ilkes ilkelerinele bütün bir karakter olması e, insana yetiyordu anladın mı? hani yani tam bu karakter böyle bir karakter akleden deyip çok evet. ellemiyorsun, tamamlıyorsun. Çünkü adamın zaten e, hikayedeki görevi de belli. Çok böyle onun dışına çıkmıyor. Hani hiç beklenmedik bir şey de Tabii yapmıyor. yani sana. oradaki bütün karakterler Çok güzel. Hep evet, beraber. Yani oradaki karakterlerin hepsi... Yani dediğin gibi... Temiz çalışılmış. Evet temiz çalışılmış. Ani, Pürüzü ani, Anime karakterleri evet. gibi hepsi. Evet. Yani hepsinin bir tane özelliği var. Aynen. Tamam mı? O özelliği üzerinde oynamışlar aynı. bitmiş. Aynen. Gayet de iyi. Gayet de, gayet de güzel. iki yani birazcık daha kasalarmış Matrix kıvamına getirilirmiş ama yani Matrix yani, kıvamına ne getireceksin ki? Yani, yani işte böyle ne bileyim daha yani böyle onu, kafanı kurcalayacak ondan sonra işte üstüne daha düşüneceğin falan hani böyle yok abi yani aksiyon filmine de bu kadar çok düşünülür mü ya falan diyeceğim böyle bir ve 2 getirebildin ama yani Matrix'in yani ben gereğinden fazla abartıldığını düşünüyorum yani o konuda hani ilk de kendi namına. Ya onun hayır, özelliği şeydi. E, bu kadar çok aksiyon olan bir filmde, nasıl bu kadar zeki nasıl oldular bir Yani zekiden ziyade. Abi Ama o şimdi da... şöyle düşüneceksin yani Amerikan aksiyon filmler içerisindeki ha. hani en zeki film olarak düşün. Yani zeki yani. demeyeceksin onu. Aslında göndermeli diyeceksin. Ya göndermeli ve şey e, yani zeki demek istediğim şu e, filmden çıktıktan sonra da düşünmeye devam ettiğim film yani. Yani eminim ki o filmden önce bir ton anime izlemiş adam. Hani e, belki... Tamam bir ton anime izlemiş adamı boşver. Onu o, demiyorum. Yani ya da çok şey için iyi, diyorum yani insanın kurgu okumuş adamlar... İnsanı işte çok... araştırma yapma ya. İnsanı hane yani mainstream'e katıyor olması William Gibson okumaya yönlendirmeye yani hanım böyle hani farklı bir noktaya yönlendir yani çünkü sen hangi aksiyon filmler çıkıp da yani şimdi sen Face Off ettikten sonra çıkıp da olsun so Why nasıl? şimdi gidip acaba yüz değiştirme nasıl oluyormuş biraz araştırayım falan dedim ya o sorjun hmm. falan ben de ileride bunu yapacağım falan böyle bir saçmalıklar vardı mı yok var mı o ve birbirine çaktılar öldüler bitti yani hangi James Bond filminden sonra Hı? gidiyorsun da araştırma yapıyorsun Goldfinger gerçekten radyasyonla hakikaten olur mu lan diş böyle öyle şey olur mu falan diye böyle araştırmıyorsun. Oncından diyorum ya. Yani. Bunları mesela işte herif drift yaratan drift yapıyordu ya. Yaratan drift yaptığı sahneleri mesela daha komplike yapabilirlerdi. Oranın ucunu biraz açık bırakabilirdi. Ondan sonra mesela yaratıklarla ilgili hiçbir şey söylemiyor çünkü. Yani orada Aha. üç tane sahne gösteriyor sana herif. Bu üç tane sahneleri gördüğünden beş katını söylüyor. Aslında böyle dermiş, şöyle dermiş falan. Ulan nereden gördün? Ben görmedim onu. Ama yani drift dediğin sadece gördüğün şey değil Ya tamam evet ama, ama. hani falan. yani onu birazcık daha komplike hâlleri de getirebilirdi yani. Oturup düşünebilirlerdi biraz özellikle. Hani çok komplike yapmamışlar işte. Tabii aslında de... oraya bir İsa'ya gönderme yapsan tamamdır. Yani. Neyse yani veya hani ucunu böyle çok çok açık bırakamamış. Yani çünkü işte Yok, yani yapmasına da gerek yokmuş yani bence gayet. Ay, tabii hocam yapmasına gerek yokmuş da hani ya zaten yapmasa gerek yoktu. Ama hani böyle şey yapabilirlermiş yani birazcık daha kendilerini hani mitos. Yani mesela Helboy'da eee şey vardır ya. E, mesela o kadar çok ne söyleyeyim altyapı ve işte böyle o mitosun sahip olduğu hikaye gücü vardır ya. Hı <gülüyor> hı ve onunla ilgili de işte bakarsın mesela o bir yere gir bir odasına girersin işte duvarda kitaplar binlerce ırzımlar mesela merak edersin yani hani filmi seyrekten tam onun zamanı gitmez ama merakını insanın şey yapar da mesela öyle bir şey yapmamış o kadar mesela e, seni merak ettirecek olan bu dünya neymiş peki diğer tarafta ne yapıyorlarmış falan filan diyecek bir şey sana vermemiş ona hemen bir kesip atmış bunlar işte aslında dünyaları ele geçiriyorlarmış falan demiş mesela tak gitmiş o. Bence... Onun için açık bırakmamış yani. Hayır, güzel de yapmış bence öyle. Yani e, kendi içinde derli toplu bir hikaye olmuş. Tabii çünkü. canım. Ha, ha yani e, filmin aslında niçin çekildiği, asıl önemli olan şeyin ne olduğunu, film yani. kendi bilincinde olduğu için evet. hani, aksiyon aksiyon. Hmm. Aksiyonu da vermişler, vermişler, vermişler. o Müzik de çok iyiydi. O tem, ana tema var ya. Hmm. <gülüyor> tam böyle bir şey oluyor. Dövüşüyorlar falan böyle. Uçuyor bir şeyler oluyor falan. Sonra bir anda bir koyu yumru. Yavaş yavaş böyle Allah'ta saz'a vurusa vurmaya başlar öyle şey gibi. Rakı gibi. Tak tak tak Konya falan. Ama ben şey çok güldüm ya. Filmin bir tarafında işte bu Çinliler falan <gülüyor> alırsız işte böyle dövüşüyorlar ya şimdi. Bu striker mıydı o herifler? Baba oğlu şeyle sırayla mı Hatırlamıyorum ya. Yani. Öyle bir şeydi. Bu baba oğul arkadan koşup geliyorlar ya. Aa, tabii vurmaya başlıyorlar falan. Orada tam olarak İngilizce ne diyorlar? Ben yani duyamadım. O kadar aksiyon sesi arasında ama alt hızda şey yazıyordu. Evet, evet. Özel hareketimiz. Özel hareketimiz <gülüyor> yazıyordu. <daha. gülüyor> Nasıl? Nasıl? Nasıl oluyor lan be? Kobasa, Kobasa. Anne çok komik geldi. Özel hareketimiz evet. Aa. Değil <gülüyor> mi? Aslında bir tek şey eksikti. Yani ee, özel hareketin adını böyle bağırıp ondan ha, sonra Ha evet aynen o eksikti zaten <gülüyor> hani bilmem ne kılıcı falan aynen, yani. aynen aynen O yoktu mesela Hani biraz bir doğu olsa tamam diye yakın <gülüyor> bitirdi Ama Boş. aslında bir, bir nevi de vardı çünkü hani sürekli iletişimde ya merkezde evet, evet. Şeyi söylüyorlar Tamam şimdi elbow bilmem yani. ne roketi Tabii canım onu diyor işte elba roketini kullanalım diyor, işte kılıcı çıkartalım diyor ama hani o kadar şey söylemiyor böyle. Tabii canım yani. yani duruyor çüş, falan. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi yani animede olsaydı anime'de... şimdi 360 derece bir dönerdi böyle. Yani, animede ondan olsa... Ondan bir poz verirdi. Yani. Ondan sonra da... Ama ondan önce animede olsaydı ondan sonra yaratığın böyle bir 5 dakika beklemesi gerekiyor. Tabii. Niye? Yani. Çünkü buna oluşuyorlar falan. <gülüyor> Birleşiyorlar bir oluşuyor böyle tık tık da bekliyorsun hatta bir de şey olması gerekiyor bitti böyle... mi falan diyor <gülüyor> bir şey ee... birleşme sahnesi falan birleşme sahnesinden ziyade orada tabi hani sütünü giyip giriyorsun ya ha. orada tabii böyle şey ee, yarı çıplak şekilde böyle bir figür dönmesi lazım birleştiriyor ha. falan tık tık güneşiyor. sonra böyle içine giriyorlar of. evet öyle iki boltran gibi yapmamışlar boltranların <gülüyor> kolu gel kol geliyor kafayı oluşturmuş bu <gülüyor> ama kafayı da böyle ama şeyi almışlar Voltran'dan da... sen düşün sen Voltran'ın bir kişi dilde böyle 5 kişi mi kaç kişi kontrol eder beş kişi 5 kişi beş kontrol ederler ya Voltran'ın akıtı onu almışlar bak yani bu tek kişi yani iki kişi kontrol ediyor ya bence o şu olay da hani o mantıklı güzel olmuş yani hikayenin temeline koymuşlar hem hem, te hem temeline koyup Hakikaten işte mesela şey muhabbeti yapıyorlar çünkü e, yaratıkların iki beyni var ya hmm. tek beyinle hareket edemiyor. Dinozor gibi falan diyor. Hmm. O, şu, o kocaman şey iki beyin, iki beyinle yönetebiliyor da, aslında yaratıkta. Burada da iki beyin var gibi düşünüyorsun. O, aslında sağ sol birleşince tek beyin oluyor işte fık fık fık gidebiliyorsun. Bence mantıklı olmuş. Hem işte böyle şey kısmını da kuruyor film, şeyin. E, aslında şey... ilişki kısmını kuruyor yani. İki insan evet. ilişkisinden evet. Ondan bir tane şeydi. O da özel bir şey bu. Herkes yapamıyor. Yoksa herkes kullanır falan. Drift yeah. Compatible. Drift Compatible. Her yani şey... Sen? Ama... Ee... Ama o Çinliler çabuk gidiyor. Evet. Üçüncü... Nerede? Ben onu kokpitin içinde görmedim ben Üçüncüyü onu. Üçüncüyü ben de görmedim ama üç kol var onu gördüm. Yani... Hayır yani bir tarafta iki kol var bir tarafta tek kol var. Ya o herifin Değil tam arkasında galiba ama üçüncü ben de göremedim. Çünkü orada çok aksiyon oluyor. Adamlar da tabii yukarı bir aşağı sallanıyorlar falan. Pek şeyini göremedim yani. Evet. Bir de şey çok komik oluyor o filmde. İşte hani böyle ilk giriyor, geliyor şeye bizimki. Ondan sonra hepsini tantıyor işte bu diyor bilmem ne diyor. İşte ha. Ruslar diyor o hiç yenilmediler diyor. Bu diyor işte ondan sonra üç koldu Çinliler bunlar diyor. Neydi onun adı ya? Crimson Typhoon. Crimson Typhoon, işte bunlar da bilmem ne oldu diyor. İşte bu Striker falan. Böyle şimdi söylüyor hmm. ya, nasıl be, robota yer falan, ne kırmışlar böyle Ruslar geçiyor falan. O, ilk savaştan pelt ya, Çok yani. kolay gitmiyorlar mı abi? Hayır ama şey olay o değil mi yani, orada hani çılgın profesörler kendi aralarında böyle kavga ederken, bir de arkada işte istatistik şeyi yapıyor böyle, diyor ki işte e, bunlar güçlenerek gelecek ondan sonra belli bir noktadan sonra işte iki iki keşke, tane aynı anda gelecek sonra üç tane aynı anda gelecek falan, falan işte diyor. Keşke şeyi gösterseymiş Ama işte yani. ilk Kris, defa Crimson gördükleri... Typhoon, evet. yani Crimson Typhon'ı mesela daha iyi dövüşürken gösterseymiş keşke. Evet. Hani bilseydik daha aksiyonlu... yani, bir görseydik adam da hani ulan bak bunu yendi ama tabii bunu yenememesi normal desem. Şimdi öyle oluyor çünkü ulan birden bire ilk karşılaştığı adam da gitti. E bunların hani tecrübesi hani anasını yetenekleri yok muydu bunlar mal mıydı yani böyle anasını üç tane koyduk öldünüz hani yani aslında o onu, onu yapabilirlermiş birazcık da gösterselermiş yani bize en azından şunu gösterselermiş oha bu herifin beni yenemediği e, bir yaratık e, çıktı işte onu, onu hissetmiyormuş hissetmiyorsun evet. orada. Yani en azından belki o işte class kaç, 4 müydü? Ha, yani yok. Class 4 gelmeden önce mesela bir class 3 yapacaksın. Mesela iki tane gelecek işte. Onunla bir savaşacaklar, onu yenecekler. Mesela aa işte yendik falan diyecekler böyle. Ardından işte class 4'ler bir çıkacak. Onu yenemeyecekler mesela. Hani biraz Rocky'den çalacaksın oradan. <gülüyor> Rocky'de de öyledir ya böyle herkes yener yener. Ondan sonra aa yeniyorum dünya şampiyonu falan. Sonra çıkar yenemez onu. Kombaya şeye girer. Yani o etki olmadığı için Direkt adamlar en iyileri işte çıktı, birine şey tükürdü, <gülüyor> e, zehir tükürdü, asit tükürdü gitti, evet. diğerinde tuttu kolları kırdı, yok kafasındaki şeyi kafayı geçirdi, sıkıştırdı, patlattı, bitti. Yani ee dedik olan bu herifler hani adamdı, ne oldu? Striker dediğine elektrik çaktı, hani bu kadar mı salak? <gülüyor> Orada, orada biraz ben şey hisset canım sıkıldı yani dedim yani bundan birazcık daha hani bu Crimson Typhoon görseydik ya. Çünkü bunları abi oyuncak diye satacaklar biliyorsun değil mi? Evet. Yani ben şimdi Crimson Typhoon'un ne yaptığını göremedim ki şimdi oyuncağını alayım mesela. Yani şimdi ya şimdi onun üzerine de hani e, şey film öncesi posterdir şunlardır, ha, bunlardır. Ha bir sürü şey Çok çıktı. Oo, bak vakitlik çinli robot da varmış, Hindistan'da da varmış falan. Tek robot yok yani. O yaşadık falan yaptık mesela. Böyle elimizi şey yaptık, sürttük birbirine. 5 dakikada gitti, değil mi? Yani o adam şimdi e, yıllar sonra abisi ölmüş duvarda duvar örerken buluyorsun, getiriyorsun ama hala en iyisi falan. Ha en iyisi açık. Yani o onlar hani e, anime kafası klasik kabul ediyorsun onları da yine de birazcık daha hani orada bir tam Rocky gibi. Çıksın bir karda koşsun değil mi? Ha işte. Ondan sonra işte e, şeyde Hayır, traktör falan indir kaldırsın. Indir <gülüyor> İndirirsin bir savaş. Yani. Hani o baştaki gibi olsun yani. İlk, ilk başta ha yendik deyip dayayıyorlar ya. Bir de kılıcı da en sona saklıyorlar ya. Çocuğun haberi yok. Kılıcımız var veya yok. Kılıç mı? <gülüyor> Lan başından beri kılıcın olsa sen niye orada orada şey almıştın işte şey büyük bir transatlantik gemi almışsın. Ver. Vuruyorsun değil mi şeyini? Doğ, tok, tok. Onun yerine kılıcınla vursaydın Almıştı. bir adam. Kılıcına kılıcına vursaydın da böyle bu aygırı indireceğim de verdi verdi. <gülüyor> Ama şey çok ök. <gülüyor> <gülüyor> let's check his pulse. <gülüyor> <gülüyor> Dönüş nasıl? Dönüyor galiba. Ben şeyleri nasıl gördüklerini anlamadım mesela. Hiç onu göstermediler. <gülüyor> Yani o aparat içerisinde etrafını nasıl gördüğünü hiç göstermedi mesela. Ya şey tamamıyla ekran işte ön, onların önündeki. Ama böyle ekran gibi göstermiyor ki onu. Daha çok böyle radar gibi gösteriyor. Yok ya. Ya yani hani ben acaba böyle kendi yüzlerimdeki o şey vizör mü de böyle kafayı sağa sol etrafını görüyorlar acaba falan diye düşündüm kendi kendime. Çünkü net bir şey göstermiyor yani. Yok sonuçta o alete girip de bağlandıkları zaman o adamlar yani ne hareket yapıyorsa ama sonuçta şey yani, hareketi Hani yapıyor. böyle yürüyorlar şehirde ve sağa sola bakıyor ya, nerede lan bu diye. O yaratık kaçıyor ya. Bir de göremedikleri zaman helikoptere soruyorlar işte. Ha, tamam bak o, o yaratık kaçıyor ya abi. Bunlar böyle yürüyorlar hani. Ondan sonra Hı -hı. mesela Makko böyle yapıyordu falan. Nerede bu falan diyorlar mesela. Dönüyor bu tarafa. Lan o taraf ya yani döndüğü yer şey metal duvar var orada. Anlıyor musun? Hani nerede lan bu falan diye böyle Neyi ki dönüyor oraya? Herhalde metal kendi yüzünde mi görüyor acaba? Anladın Hayır, mı? o böyle yapınca bence robot da kafasını... Robot'a kafayı çeviriyor. Ha. Ama işte çevirince ne görüyor acaba? Yani robot kafayı çevirince o robot ne görüyorsa onu... Bilmiyorum görüyor. onu göstermemişler, ayıp olmuş. Ben onların yüzünden görmek isterdim. <gülüyor> Ama güzeldi pasif kilim. Yani fragmanını sevip de Hayal Kırklı'na vuramadığım filmlerden biri oldu sonunda. Evet, evet. Çünkü fragman seviyorsun, aa çok iyi geliyor falan diyorsun Wolverine gibi. Ondan sonra H&M <gülüyor> seyliyorsun. Ben Hayır. Wolverine'den de bir şey beklemiyordum, <gülüyor> Wolverine'di daha izlemedim ama... Yani neyse işte fragmandan hoşuna gidiyordu. Ee, bunda da fragmanı çok iyiydi mesela. Ben fragmanın gazıyla bir gittim. Gerçekten de e, aradım, buldum. Hatta o yüzden iki kere gittim. Pacific <gülüyor> Rim'e iki kere mi gittin? Evet. Ha, ben de ikinci defa, Sen de defa gittim. Sen de ikinci defa gittin. İlk gittiğimde normal 3 boyut gittim. Aa, sonra ikinci gittiğimde IMAX gittim. İyi ki IMAX gitmişim. Siz de gideceksiniz olursanız Aimeks gidin mutlaka. Evet, ee, iyi çünkü ya. yani çok çok farklı bir deneyim hakikaten. O filmin ilk başı zaten e, yani ilk başındaki üç boyut filmin devamında yok aslında. Evet, yok. Ama filmin ilk başındaki üç boyut inanılmaz. O işte denize arabalar falan düşüyor bir şeyler oluyor ya. Yani ben denizi böyle sanki denizin içindeymişim gibi hissettim kendim bir ara. Çünkü böyle bir dalgalar bir şey oluyor. Böyle sanki deniz önündeymiş gibi zannediyorsun. Hani içindesin de şurasında burnuna kadar deniz suyun içindesin de oradan böyle bakıyormuşsun gibi hissettim. O işte yıldızlar falan yani böyle o ilk başında bir ayrı bir şey yapmışlar. Bildiğin dayamışlar orada üç boyutu. Ee, ki herhalde hani şeyin dünyasına giresin. Neredeler? Tabii tabii. Yani bilmiyorum. Şimdi bu filmleri izledik. Hoşumuza gitti. Evet. Fakat benim işte ufak ufak bu senenin de sonuna doğru artık fazla beklediğimiz filmlerin sayısının azalıyor olmasından dolayı biraz üzüntüm yok değil. Niye üzüyorsun Lan bir sürü film geliyor daha. Yani şu an beklediğimiz ne var abi? Ben e, Elysium'u bekliyorum. Ya Elysium gelecek. Elysium da e, hani çok über süper bir film olmayacak gibi duruyor. Ya Elysium, ama... District 9 ondan sonra Unlimited işte. <gülüyor> ondan sonra e, Enders Game var o biraz fazla mı çocuk Ender's filmi Game. olacak bilmiyorum e, Gravity'yi çok tutmadım e, Gravity'nin son yani, yani Gravity Solaris gidip, gibi bir film olacaksa abi Solar, Solaris gibi bir film olacaksa yine gidip de Open Water gibi bir film olmasın da yani çünkü Open Water hikayesi var onda tam düşüyorsun Kurtulacak mısın, kurtulmayacak mısın? Ne kurtulacaksın mı? yani saçmalık. Ben o filmin konusunu mesela hiç şey yapamadım yani. Hani ee, niye konusu böyle olan bir film sevdiğim ki falan dedim. Yani. Hani benim, benim gibi düşünen için nerede? işte George Clooney falan var. <gülüyor> yani aldımın suratını görmediğim bir filmleri niye George Clooney sevdiğim mesela. Çünkü maskenin arkasında zaten göremiyorsun ki. Bir yani biraz böyle şey geldi bana. E, Sandra Block'ta itici geliyor bana o yüzden. Ne derdi neydi? Ar Alfonso kim çekiyordu onu? Ne? Kim çekiyordu filmi? Ee, Ünlü biri çekiyor. Hatırlamıyorum şu anda. Bilmiyorum ben çok bir şey yapamadım. Belki de gideceğim. O Oha falan diyeceğim, çıkacağım ama e, çok ısınamadım yani. Benim beklediğim şey var işte. Hobbit'in devamını bekliyoruz. Yani Hobbit 2. Hobbit e, 2 var. Orada her ne kadar e, Star Trek Into Darkness'te biraz Kumbar fark Kumbarbak. Farketmez. türlü. Yani beni biraz hayal kırıklığına uğratmış olsa bile Orası öyle, small small karakteriyle inşallah Karşıda müzik başladı. Evet. Karşıda müzik başladı. <gülüyor> <gülüyor> Valla ee, onun dışında zaten bizim beklediğiniz filmler biliyorsun. E, Mayıs ayından itibaren başlıyor. İşte Dark Avengers, var. Dark World. Ha Dark World Kasım'da gelecek i̇şte hatta. İşte bu sene. Evet. Dark, World, Dark sene. World var. Ondan sonra işte şey gelecek. E, Avengers 2 geliyor. Avengers 2'den önce Captain America olması Captain lazım. Captain America geliyor, Avengers 2 geliyor. Thor 2, Captain America, Avengers 2, sonra Ant-Man var galiba. Ant-Man var. 2015 biraz da kalabalık bir yıl. 2014'ten yani daha iyi galiba. Evet, çünkü 2015'te Marvel için iyi bir sene Marvel yani. Için, evet. Days of Future Past geliyor. Hmm. O, X serisinden başka bir şey yok değil mi? Büyük bir eki işte Star Wars filmü çıkacak. Ha 2005'te Star Wars çıkacak. O yüzden 2015 yani birazcık daha şey bir sene gibi. 2014 biraz daha ölü geçiyor ama şey Abi, ölü değildi yani 2014 çok 2010 evet 2014 birazcık daha ölü olabilir. Ee, bu sene çok iyi bir seneydi hmm. bence. Bu sene iyiydi. Bu sene çok iyi bir seneydi. Hani Wolverine <gülüyor> Wolverine yol Wolverine oldu değil mi? Artık bir Marvel'a yol versinler yani şu. Ya, ya. ben size bir söyleyeyim mi? Abi benim, gitmeyin benim... filme. Gitmeyin. Para kazanamasınlar. Amazing, geri versinler. Amazing <gülüyor> Spider-Man 2 de bu sene 2014'te gelmiyor mu? Geliyor. Evet. Ya benim gördüğüm, yani benim anladığım şu. Amazing yani Spider-Man, Örümcek Adam, Wolverine, X-Men e, işte bunlar hep bir tanesi Sony'nin elinde, bir tanesi Fox'un elinde galiba. X-Men Fox'ta, e, Spider-Man Spider Sony'de. Sony'de. Arkadaş Marvel bunları bu vatandaşlardan almadığı sürece alamam yok ki işte işte alamadığı sürece e, biz bu filmlerin daha çok rebootunu falan görürüz. Bu ben sana söyleyeyim, Bryce Singer da seçilecek. Yani, yani Days, Days of Future hiç. Past adı çok güzel geliyor, kastı çok iyi ama hikayesi de güzel. Wolverine'den sonra ben çok korkuyorum. Öyle diyeyim sana. Ya bilmiyorum ee, ben. Wolverine'in sonu çünkü. Brian Singer'ın kendisine affedilmesini umuyorum. Vallahi yani şimdi sana yani <gülüyor> Brian Singer dediğimiz vatandaşın son çektiği iki film'e bakalım. Hı hı. Nedir? Ee, Superman, Superman Returns, Returns ve ee, Jack. Jack Daniels diyor. Yani. Ya şey gerçi H plus web dizisi de çok başarılı olmadı ne yazık ki. Hiçbir merhaba. Onu Brian Singer yapmıştı. Yani Yanlış Singer zaten kariyer filmi bu. Bu filmde yapamazsın. Ben hiç bir şey çekemem. Tamam çekmesim. yani bu filmde zaten yapamazsın. Justice League 2 çeksin yani. Bu filmde zaten kıçını toparlayamazsa şey Emne Şamandıra gibi olacak, şamar olan olacak. Çünkü yazık. Yani o o o kadar iyi bir kez, şey oyuncu şeyi varken evet. eğer o film sıçarsa arkadan çok üzülürüm yani. Ya yani ben şahsen ee, şey mi? X-Men filmlerindeki eee Nedeler? Beklentimi e, X Men şey first class olarak belirledim. <gülüyor> o beklentin altında filmler istemiyorum artık. Ya evet. o, o o kalitede filmin altında bir şey istemiyorum. Yani hem hem konu anlatımı, hem çekimler, hem işte karakter kullanımı açısından, ben öyle bir ve şey oyuncu anlamında, <gülüyor> ben öyle bir film istiyorum artık, anladın mı? Hani böyle onun altında kalacak ama filmler istemiyorum. Days of Future Past onun altında kalsın istemiyorum mesela. Ya kalmasın tabi kimse istemiyor Böyle. böyleken böyle. Evet. Yani... Spiderman 2'deki Rhino'yu gördükten sonra da biraz korktum. Ya bence Rhino iyi olacak gibi görünüyor abi, ya. <gülüyor> Rhino... Ben Neyse. Rhino'dan Rhino, çok... Rhino'yu gibi Rhino J.B. Fox dene abi. Ha, Rhino'dan çok Elektro'dan korkuyorum ben işte. Elektro ne ya? Ben Elektro bir karakter hatırlamıyorum örümcek adamda. Var. Örümcek adamın en nefrettiği karakter yani örümcek adamın en nefrettiği karakteri kötü karakteri şokurdur. Yok abi. Örümcek ben katman. sen. Mi? Hayır. Yani, yani baş düşmanı yani, baş düşmanı yani. düşman, örümcek adamın hani en büyük baş düşmanı Goblin'dir, Green Goblin. Tamam onu biliyordum salldı şimdi. Ha yani aslında örümcek adam evrenin içerisinde kullanılabilecek bir ton kötü adam varken tabi. İlk üç filmde hani piç ettikleri de bir ton kötü adam olduğu için. Evet. Hani taze kötü adamlar seçip bulmak bulmaları gerekiyor. Hani şu ana kadar rezil olmamış. İşte atıyorum Kingpin'dir, Doctor Octopus'tur, işte Green Goblin'dir. Hobgoblin'de de kullandılar gibi oğlu geldiği zaman. Hoşçakalın. Ee, ondan sonra işte kum adı neydi? Sandman değildi galiba. Sandman. Sandman mi? Sandman evet o hani, kötü karakterdi. Şeydi. Eee Lizard. bence. hikayeyle örtüşen şeydi. Ya zaten hikaye hikayeyle örtüşen kötü karakter istiyorum ben. Hikayeni örtüşmeyen kötü karakter olmuyor. E zaten eee man iki, Amazing Spider-Man 2 de şey de tanıtacaklar. Osborn'ları da tanıtacaklar. Ha e, daha o tanıtacak, e, tanıtacak onu. Nereceğine 3. filmi atmışlar. E, hatta şöyle bir söylenti de var hani kızı silip kompleden reshoot e, muhabbeti de olabilirmiş. Aa evet. çıkarmışlar filmden. Hani üçüncü film yani çekmişler. Aa ikinci filmden çıkarmışlar. ama. evet. Çünkü çekmişler. Emma Stone'a evet. odaklanmasını istiyorlar. Yani ben burada şunu düşünüyorum acaba ikinci filmde e, Gwen Stacy'yi öldürecekler. Ben mi? O öldürecekler. Hani yüzden... Gwen Stacy'yi öldürecekleri için mi? Ben de sevmiyorum ölsün. <gülüyor> Ya bir şekilde çocuğun hayatından çıkacak bir ihtimalle. Tabii ki e, yani. Boston, zaten, zaten babası gitti, da yakındır. Yani e, spiderder-man Spider yapan iki peki. tane büyük karakter varsa bir tanesi Gwen Stacy'dir, diğeri de Ben amcadır yani. Evet, peki son olarak şey sormak istiyorum sana, Age Sonra. of Ultron olarak için ne düşünüyorsun? Age of Ultron için ne düşünüyorum? Yani ben okuduğum kadarıyla ben çok okumamaya çalışıyorum. Sürpriz oldum onu söyle önce. Age of Ultron çok büyük sürpriz oldu benim evet, için. Çünkü Thanos'un çeneyi gördükten sonra Ultron ha. nereden çıktıysın? Ha onu geçtim. Şey de yani şimdi Marvel sinematik evreni aslında şu ana kadar tamamıyla şey çok bilindi karakterler ve e, e, e, e, ekipler üzerine evet, yani. yürüdü. Evet. tamam mı? Yani Ultron tamam Marvel evreni için çok büyük bir düşman ama e, evet bir çizgi, çizgi romanın dışında. Çok fazla işlenmiş bir karakter değil. Animasyonlarda da çok fazla çıkmaz. Yani Age of Ultron dediğin zaman yani bizim gibi nerdler, geekler dışında... Ultron bir yerlerde Ultron vardı. Kill ben görmüştüm, hatırlıyorum. Çizgi filmlerde var, çıkıyor. Böyle ağzında burada atom dönen bir salak bir şey ha. vardı. Ama çok Ağzının öyle... E, ...bilindik bir kötü adam değil, tamam mı? Yani ben robot... Hissem. Yani robot düşmanı istemiyorum. Öyle yani şimdi bu yani Yenilmiyor ya. Öyle. Ultron kim kimamına koyayım sorusunun cevabını önce evet, vermeyeyim. Ben Google'a geldim baktım ha. Ha. Ultron kim lan? Anladım böyle. Ha. Şimdi bilmedikleri bir karakteri e, hani baş kötü yapıp da hikayeyi de e, onun üzerinden çeviriyor olmak bir risk. E, şimdi süreklilik e, prensibi içerisinde çalıştığı için Marvel Sinematik Evreni artık, değil mi? Yani bir filmde olan biten diğerini etkiliyor. Yani Evet. Tek bir dünya, tek bir evren. Şimdi o zaman Ultron'un yaratıcısı olan Henry Pym'i tanıtmaları gerekecek. Pim Particle'ı ne onu göstermeleri gerekecek. Şimdi bu adam... Yani o şeyi de duydum da çok e, şaşırmıştım. Hani zaten... E, şey sen söyle Ant-Man ve sonra evet. çıkıyor. Evet. Ve sonra dediler ki Ant-Man'deki Ant-Man yani Hank Pym olmayabilir dediler. Tamam mı? Demişlerdir. Şimdi yani çünkü Ant-Man e, hani Hank Pym Ant-Man olmayı bıraktıktan sonra şey e, maskesini birine veriyor. E, bilmem ne Scott Scott bilmem ne ya da hatırlamıyorum şu an adını tam olarak da o karakter olacakmış. Anladım. Yani bu da Avengers iki filminde e, Hank Pym'i tanıtma için bir fırsat sunuyor ama öyle kafadan e, hani yokken var olan bir karakter gibi sunsunacaklar mı yoksa tabi Hawkeye de daha önce tanıtmamışlardı Hawkeye ama o kadar da üstünde durdukları bir ama Hawkeye kolay anlaması o kadar evet. işte yani Ajandı o <gülüyor> yani, e, katıyordu ok yani. falan filan evet. zaten bir önceki filmde evet. birazcık gördük ha, şeyde Thor'da. Hank pym'i hiç görmedik. Abi Hank görmedik işte o yüzden şey, e, Joe's Joe's abimiz de zaten biliyorsun işte açıklaması var. E, Ultron illa Hank pym'den çıkması gerekmiyor diye e, bir açıklama yapmış kendisi ki zaten Ultron'un tarihçesine baktığımızda zaten illa Hank pym'den çıkmamış hakikaten. Abi kusur başka de Ultron oluşmuş yani. E, o yüzden hani Ultron'un nasıl çıkacağında e, konusunda şu an millet e, atıp tutuyor tabii, çevirip duruyor. Neyse, sonuç olarak bilmiyorum. Ben çok şey yapmadım. E, yani Thanos Manos diye düşünüyordum ben de. Thanos'u bence... E, bir de ben beni şey e, rahatsız ediyor, Age lafı rahatsız ediyor oradaki, Age of Ultron. Age of Ultron olayı bence yani. orada birazcık da çizgi romana bağlamak için. Ee, belki phase 3'ü e, phase bitirdikleri anda şey yapacaklar. Belki phase 3'ü e, belki yeni bir başlangıç gibi de görme ihtimalleri var. Çünkü, e, Çünkü Marvel Now'a baktığınız zaman Age of Ultron hikayesiyle birlikte Marvel evreninde bir ta tazeleniyor. Anladın mı? İşte mu? ben de, yani şey yani ben çizgi romanlarda hıhı hı. bu böyle işte Age Yok ondan sonra işte ne bileyim böyle o tarz laflar var ya kullandıkları hı hı. geniş zaman kapsayan şeyler mesela hoşuma gitmiyor benim çünkü anlıyorsun ki burada bir bir şeylik yapacaklar bunlar yani bir çünkü yani o hikaye orada bitmez yani bunu bir şey yapacaklar Neyse ee, biz burada ufaktan bitirelim. bitirelim. Evet. Devamını da artık ilerideki da, e, sonra konuşuruz. Evet, e, belki yine Exoblivion'la, belki de Kafkaesque'le belki de bu sefer Mr. James Hallet'le devam edeceğiz. Evet. evet. Efendim, hepinize iyi günler diliyoruz. İyi geceler de dileyelim. <gülüyor> i̇yi geceler de Hangi zaman dilimindeyseniz, artık. nerede ve ne zaman nerede, <gülüyor> nerede yaşatılıyorsanız <gülüyor> e, hangi kriptonda Hangi paralel evrendeyseniz artık. Ee, e, iyi dinlemeler diyoruz. Evet. Ve pelirinli.com komu ziyaret edin.